Oh. <laughs> A cipkás Cainat, bugün 11 Kasım Cuma, yıl 2016, ay 11, gün 316, Kasım 4 1438, hicri Sefer 11, 1432, Rumi Ekim 29 Mevsimsiz Sıcaklar, Pastırma Yazı Günün Sözü Atatürk bir öncüydü. 1920'den sonra Atatürk'ün Türk ulusuyla başladıkları, öbür ülkelerin ulusların, uluslarına yardımcı olmak isteyen önderleri tarafından örnek alınmıştır. Arnold Toynbee Günün malumatı, pardon günün tarihi, 185 yıl önce bugün 11 Kasım 1831'de ilk Türkçe gazete takvimi vekai yayınlanmaya başlamıştı. Günün malumatı, pastırma yazı, mevsimsiz sıcaklar. Genellikle yurdumuzda Kasım ayının 11'i ile 25'i arasında yaz günlerini hatırlatan güneşli günler olur. Halk arasında bu günlere pastırma yazı denir. Bazı yıllar bu günler biraz daha kısa, biraz daha serin olur. Fakat genellikle günlük güneşlik geçer ancak hemen arkasından da soğuklar bastırır. Bu, bu günlerin geceleri de çok ayaz yaptığından gafil avlanıp üşütmemek lazımdır. Büyük saatte marif takvimi Once really we going on below Ah, but now you never show it to me Belki açık radyosu 949 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazde programı başladı. Dinlemekte olduğunuz parça tabii ki çoğumuzun gayet iyi bildiği Halal Uya adlı parça Leonard Cohen'in. Bunu çalmamızın sebebi Leonard Cohen 82 yaşında hayata veda etti. Bu sabah karşı aldığımız bir haberdi. Leonard Cohen sadece Kanadalı bir şarkıcı, şarkı yazarı değil de aynı zamanda romancı, şair. Çok büyük bir şey yaratmıştı kendisine. Çok büyük bir hayran kitlesi yaratmıştı. 82 yaşında bu sabah karşı öldüğü ilan edildi. Sebebi bilinmiyor. Bir Yahudi ailesini boğmuştuk Kanadalı. Daha sonra da bir Zen Budizm öğrencisi oldu. Ve 1994'ten 1999'a kadar 5 yıl boyunca da e, müzikten ayrılıp tamamen Los Angeles'ın doğusunda Amerika Birleşik Devletleri'nde Mount Baldy Zen merkezinde inzivaya çekilmişti. Hayatım her zaman büyük bir kaos düzensizlik içinde e, oldu ve çok az disiplin yaşayabildim orada diyor. Disipline girebildim. Fakat kendisine BBC'nin de bugün anlattığı gibi dokunaklığın yüksek rahibi, yüce rahibi ya da gam ve hüzünün vaftiz babası adı veriliyor. ...hem şair hem çok tanımış romanları var... ...hatta o kadar ki ilk romanı yazıldığı zaman... ...çıktığı zaman şey de demişler yani... ...James Joyce öldü zannedenler yanılıyor... ...Kanada'da bir yerde yaşıyor Leonard Cohen adıyla diye... ...ve ömrünün sonuna kadar da... ...konser vermekten vazgeçmedi... Türkiye'ye de geldi. Kendisini dinleme fırsatı bulmuştuk. Açık Radyo'da da hatırladığı gibi Çatı'daki Çatlak adı altında Çatlak Taltı tanışık affedersiniz. Güven ve Altı Güzel Dere biraderlerin yaptığı bir programda Açık Radyo'da devam etti uzun süre ve ilgi gösterdi. Hatta sonunda program bittikten sonra da son albümünü beklenmedik hatta yani beklenmedik hiçbir şey olamaz Leonard Cohen söz konusu olduğu zaman tabi ama çok yakın bir zaman önce son albümünü çıkardıktan hemen sonra 48 saat içinde You Want It Darker adlı albümünü gene Güven Güzeldere e, oradan Amerika'dan sunarak Sarhoşatlar Zamanı Programında sunarak sunmuştur. Çat, çatlaktan sızık ışık ışın, özür dilerim. Çatlaktan sızan ışık programının Twitter hesabından da bir günaydın demişler aslında Leonard Cohen. Yüz e, hafta boyunca şarkılarını çalıp anlatmaya doyamadığımız Cohen, kendisine doyamadığımız Cohen, kendisine yakışan bir zariflikle veda etti. Toprağa bol olsun demişler. Evet aynen. Yani benzersiz bir. ...çok geniş bir gamı vardı... ...aslında hiç çaktırmadan... ...kendisiyle de alay edip... ...bütün dünyaya da saklı... ...radikal bir çizgiyi... ...sunuyor olabilirdi... ...Çatlaktan Sıdan Işık... şarkısının şarkısını onu da çalmaya çalışırız... ...birazdan... ...Hallelujah parçasını dinledik... ...orada da çok ufak bir dörtlüğünü Türkçe'ye çevirmek gerekirse... ...şöyle diyordu... ...belki daha önce buraya gelmiştim... ...bu odayı biliyorum, bu yerde yürümüştüm... ...seni tanımadan önce yalnız yaşardım mermer kemerde bayrağını gördüm aşk zafer kazanılacak bir yürüyüş değil soğuk ve kırık bir karıştır. evet böyle Cohen. Beautiful Losers adlı ta 1966'da yazdığı bir romanla mesela Boston Globe'da orada yazmışlar James Joyce ölmüş falan değil Montreal'da yaşıyor adı da Cohen diye fakat kendisini şarkıcı olarak da dünyaya tanıtmayı başardı. Son albümü de oğlunun da şeyiyle e, oğlunun prodüksiyonuyla aslında oğlu adamın yapıldı. E, ve bir New York dergisine de verdiği bir mülakatta albümle aynı zamanda biraz böyle e, ölümü bekler bir tavrı da içerdiği söylenebilir. E, sormuşlar yani Böyle şarkılarda da biraz karanlık bir taraf var, öbür tarafa gitmek filan. Bunlar düşünüyor mu diye, ey şey diyor. Yani sonuna kadar çalışmaya şimdi elimden geldiği ölçüde iyi yapmaya çalışacağım. Yapacak işlerim var. Ölmeye de hazırım. Yani çok da rahatsızlık vermez inşallah. Benden bu kadar gibi bir şey demiş son albümü olduğunda belirtmişti. Açık Radyo'da de biraz önce de söylediğimiz gibi albümün çıkmasında 48 saat geçmeden çalmış olmak gibi de bir mutluluğumuz oldu. Ona da bir günaydın diyoruz Kovane. Günaydın. Evet, biz kendimizi tanıttık mı? Zannedersem hayır. <gülüyor> hayır. Deniz Ömer Madra, Can Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz ve... Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. günaydın. Evet, böyle bir Leonard Cohen'le günaydın yapma durumundayız. Bugün Galiano'dan okumadık bir şey tabii. önümüzdeki hafta boyunca da Leonard Cohen'ı dinleyebileceğiniz bir açık gazeteyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Şimdiden belirtelim. Evet. Şimdi de kısa bir bütün hafta sonlarında olduğu gibi Cumaları olduğu gibi biraz dar zamanda kısa saçmalar yapacağız. Çok sayıda e, önemli haber var. En önemlisiyle başlayalım. İklim konusu birinci derecede önem taşıyor bütün canlılar alemi için. Galiba iklimde oyunun sonuna, game over'a gelinmiş yalnız. Bunu biliyor muydun? Dinleyicilerimiz de biliyor mu bilmiyorum ama... E, uğursuz gamlı baykuş gibi konuşmak hiçbir zaman e, hoşlandığımız bir şey değil. Fakat fakat fakat e, yani o kadar büyük sera gazı denen atmosferdeki e, küresel ısınmaya yol açacak e, gazların o kadar hızlı bir yoğunlaşması olduğu söylenebiliyor ki yeni bir araştırma e, gene geldi. Science Advances adlı Bilim ilerliyor adlı bir e, dergide çıkıyor ve bu araştırmaya göre Birleşmiş Milletler'in en e, Birleşmiş Milletler hükümetler arası iklim değişikliği paneli denilen grubu denilen bilim insanlarının en büyük çalışma grubunun yaptığı araştırmaların da imsar çıktı. Eğer business as usual dedikleri yani böyle gelmiş böyle gider senaryosuyla devam edilirse eee Küresel ısımının aslında bayağı adam akıllı yanlış hesaplandı. az hesaplandı ortaya çıkmış durumda. Bu yeni çarşamba günü yayınlandı ve bizim e, bu kuşağın şu anda yaşamakta olan insanların ömrü içinde genç gibi, yani neslin ömrü içinde 7 derecelik efendim 7 derecelik 7 derecelik bir ısınma olabileceği söyleniyor. Biraz bu, fazlaymış. iki diyorduk, yedi mi oldu? Evet. Artışın. Ortalama yedi derecelik bir artıştan bahsediyorsunuz. Hayır. Yedi dereceyi bile aşabilir. Bu yani yirmi beş otuz yıl içinde deniyor. Sıcağı bu çok oluyor. önemli bir şey çünkü daha önceki hesaplamalar e, yani şeye göre, iki bin yüze göre iki bin yüz tarihine e, hesaplanırsa bu yüz yılın sonuna İşte geçen e, endüstri çağının başlamasından bugüne kadar sıcaklık artışı bir dereceye yakın bir şey oldu. Halbuki şimdi bu böyle giderse diye hesaplanıyordu. 2,5 dereceyle 4,85 derece santigrat arasında bir fark olabileceği söyleniyordu. Sıcaklık artacak. Bunun da canlılar alemi için bir felaket olacağı söyleniyordu. Fakat Şimdi yeni araştırmalar Hawaii Üniversitesi Manova'da, e, Washington Üniversitesi birim insanları ve e, Albany Üniversitesi 3. Üniversite ve Potsdam'daki Almanya'daki iklim e, etkileri araştırmaları merkezinde Almanya'daki aslında aynı dönem için yani 2100'e gelinene kadar e, 5 derece ile 4,78 derece Celsius 7,36, 7 dereceyi de aşabileceği söyleniyor Celsius olarak. Bu mutlak anlamda bir şey, felaket demek. Yani bundan kurtuluş olmaz o zaman. Ya sadece insanlar için de değil, dünya üzerindeki bütün canlılar için. Evet, yani, böyle bir durum söz konusu. Yani çok az sayıda canlının bundan kurtulabileceği, buna adapte olabileceği rahatlıkla söylenebilir. Neden yanlış hesap ya da hesap değişikliği olmuş onu da hemen e, ekleyelim. Çünkü e, dünyanın içinde bulunduğu sıcak dönemlerde, nispeten sıcak dönemlerde yani buzulların e, buzul çağından sonraki dönem tabii ki daha sıcak bir dönem. Buzul 11, 11 10 10.500 12.000 yıl önce biten son buzul çağından sonra dünyanın Bütün medeniyetin gelişmesine imkan veren ılıman bir çağ vardı Yani daha sıcak İşte o Aynı zamanda daha yüksek bir Duyarlık hassasiyet Yaratıyormuş Tabii ki Tahmin edilebileceği gibi Sıcak evrelerde Sera gazlarının artması söz konusu Olabiliyor o da 21. yüzyıl içinde Ortalama dünya Sıcaklıklarının ...son... ...784 bin yılda olan... ...ortalamanın üstüne çıkacağı... ...söylenebiliyor... ...784 bin yıllık bir... ...rekor kırılacak... ...bunu düşünmek bile zor geliyor... ...bu konuda... ...dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden... ...Michael Mann... ...Penn State Üniversitesinden... ...bir tweet atmış... ...independent... ...daha doğrusu independent... ...internet gazetesi artık olarak çıkıyor sadece... O sormuş Evet Demiş yani e, Bu Donald Trump'ın e, Başkanlığını destekleyen Bir durumda e, Donald, Daha doğrusu şöyle demiş İyi çevirmeye çalışayım Donald Trump'ın başkanlığının İklimin sonu olabileceğini belirten. Görüşleri haklı çıkarıyor. Oyunun sonu gelmiş. Game over olabilir demiş. Yani bunu derken de şunu söylüyorum diyor. E-maille yollamış haberini. Ee, yani stabilize etmek tehlikeli. Ee, tehlike sınırını yani iki derecelik bir sıcaklık tabanının üstüne çıkması ihtimali eğer Trump dediklerini yaparsa diyor ve Amerika Birleşik Devletleri de Paris'te imzalanan ve yeni yürürlüğe giren birkaç gün önce yürürlüğe giren iklim anlaşmasından çıkarsa o zaman bu seviyelerin üzerine çıkacağını düşünüyorum demişler. Tek yolun şey olduğunu söylüyorlar. Yazarlardan Dr. Tobias Friedrich demiş ki yeryüzünün Duyarlı çeşitli atmosfer karbondioksit artışlarına karşı duyarlı dikkate alınacak olursa tek yol bir tek yol var demiş. Derhal son vermek kömüre, petrole, benzine, arabalara da veda demek oluyor bu. Böyle demişler ama kim ciddiye alır derseniz onu bilmiyorum Yalnız Bill McKibben'da, 350 orgun kurucularından, Bill McKibben'da birçok kitabı olan, ve artık herhalde o kadar çok söyledim ki dinleyiciler arasında bıkkınlık yaratabilir. Ama bütün küresel iklim değişikliğini dünyada tartışmaya en çok el veren kitabı yazan Bill McKibben, şey diyor... Donald Trump'ın başkanlığı sınan bir dünyanın en az katlanabileceği bir döneme rast geldi. Çok ciddi bir durumdayız demişler. Yani aynı şekilde John Vidal Oliver Millman da The Guardian gazetesinde aynı dakikalarda şunu yazıyorlar çok büyük bir ürküntü var Amerika Birleşik Devletleri seçim sonuçlarından itibaren Paris'teki iklim anlaşması büyük bir belirsizliği içine girebilir deniyor en önemli şeylerden bir tanesi de Trump'ın zaferinin Standing Rock dikilen kayadaki CU ve diğer kabilelerin yerli kabilelerin mücadelesi açısından ne anlama gelir deyince hemen şeye bakmışlar tabi borsalardaki duruma ve en şeyde North Dakota buradaki büyük petrol boru hattını inşa eden şirketin hisse senetleri yükselmiş. yükselmiş. yükselmiş. Yükselmeye girmiş. Hı -hı. Bu da e, çok alarme edici bir şey. Dakota Access petrol boru hattı mücadelesi devam ediyor. Yerli hakları e, bütünüyle e, tehlikede ve petrol konferansında ilk defa Trump zaten daha çok fosil yakıt, daha az düzenleme, kısıtlama ve Başkan Obama'nın iklim inisiyatiflerinin hepsinin de azaltılması anlamına gelecek şeyler yapmıştı daha yeni. Amerika'nın 45. başkanı olmadan önce söylediler ve zaten Dakota Access şirketi de Nehrin altından o kutsal ataları ata toprağı ve suları olarak kabul edilen e, nehrin altından da e, devam başkan eski başkan o diyelim artık onun Obama'nın bütün kesin direktiflerine ve talebine rağmen devam ediyormuş iş makineleri çalışmaya petrol kazmaya devam ediyorlar ve böyle çok ilginç bir haber var. Ee, Donald Trump'ın seçiminden sonra hangi şirketler şimdi bu, bu soru değil artık sınav sorusu değil ama hangi şirket ya, dallar e, ka, e, şi, kara geçiyor hisse senetleri yükseliyor diye bakıldığı zaman sonun derece e, ilginç sonuçlarla karşılaşıyoruz bir, bir numaralı sanayi Amerika'daki sanayi demeyeyim de sektör özel hapishaneler Orada ücretsiz köle olarak çalıştırılıyorlar neredeyse. insanlar çok büyük bir sanayi. Lise senetleri açık mı böyle şeylerin? Evet. Hapishanelerin? Bu evet. evet. tabii. Bu bu sene içerisinde çok fazla suçlu girecek, çok fazla hükümlü girecek. O yüzden parayı bastırayım da değerlenir şimdi bunun hisseleri. Oradan da ben para kazanırım diyen insanlar mı var? Evet. Aynen öyle. Corrections of America diye bir şey var. Amerika'nın düzeltilmesi. Ee, yani ıslahı diyelim suçluların ıslahın gibi Aynen. düşün en büyük şey operatörüymüş hapishaneleri yürüten özel şirket %60 artmış hisse senetlerinin değeri çok iyi Ee, ama biraz kötü haber var ondan sonra ilk bu yüzde altmışlık muazzam yükselişten sonra biraz inmiş yüzde kırk. Tam orada satacaksınız elinizde işte yüzde altmış olduğu zaman tam satacaksınız ondan sonra inmeye başladıktan sonra. Yüzde kırka inmiş ama. Bu bayağı ciddi bir şey. Yüzde kırka mı inmiş? Evet. Yüzde altmıştan yani artış sadece. Yüzde şey, altmış artmış Trump, sonra yüzde kırkta kalmış. Trump böyle bütün e, vatandaşlarımızı kucaklayacağım diye bir balkon konuşması yapmıştı ya. Evet. Ondan sonra galiba %40'a gerilmiştir o. Belki de normaldir aslında. Tekrar çıkacaktır ee, şey, e, Geo Group diye bir şey varmış. Bir de şirket bu da dünya, e, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve herhalde muhtemelen de dünyanın en büyük özel e, hapishane işletme şirketi. Onun da e, %16 artmış aynı gün ve öyle sabit kalmış. İkinci büyük endüstri ilaç. Muazzam kârlar elde ediliyor Depresan. ya. Depresan. Aman Martin Shkreli gibi bir adam vardı. Mesela dünyanın en çok nefret edilen adamı diye. Çünkü alıp hayat kurtarıcı AIDS ilacının patentini satın aldı ve 13,5 dolardan 750'ye çıkarttı. Kovdular 750 750 sonra adamı doları. değil mi? Hı? Kovdular sonra adamı. Bir şeyler, hakkında bir şeyler oldu. Tam hatırlamıyorum ne olduğunu. Onu, hatırlıyorum. Ama e, yani bayağı ciddi bir ilaç şirketlerinde de var. Üçüncü büyük hisse senetleri artışı petrol. Petrol de nasıl artabilir Do Doğalgaz ve kömür şirketlerinin hisse senetlerinde. Bence bir yanlışınız var. Çünkü Donald Trump'ın zaferi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki petrol stoklarının arttığını gösteren haftalık verilerin ardından petrol E, varil başına fiyatını 45 dolara doğru da geriletmiş. Petrol fiyatından bahsetmiyorum ki petrolle uğraşan şirketlerin hisse senetlerinde sağlam bir durum var. Yeni bir enerji yapmayacaklarına göre petrol üzerine çalışacaklar He, bir diğer taraftan da. Petrol fiyatları düşerken bu şirketlere doğrudan yatırım yapmak da yani altında bir bit yeni yaramak gerektiren durumlardan bir tanesi galiba. Rüzgar. ...türbünü yapan şirketlerin... ...şeyi düşmüş... hisse senetleri ...Vestas'ın mesela Danimarka'nın... ...yüzde on dört düşmüş... ...sonra birazcık toparlamış... ...bu benim amacım borsaları vermek değil... ...fakat şunu söylemek istiyorum... Evet. ...altyapı, inşaat... ...ve... ...komodisi dedikleri meta... E, e, ...şeyleri... E, ...hepsi yükselmiş... ...Caterpillar başta olmak üzere... BHP Billiton, Glencore gibi böyle tohum filan ile uğraşan şirketler ve Steel Corp, US Steel Corp çelikle uğraşan inşaat şirketleri %17 yükselmiş gidiyor. Ve tabi beklediğin sorunun cevabını sona sakladım. Silah şirketlerinde büyük yükselişler var. Londra'da mesela BAE sistemleri yüzde yedi artış olmuş. Önce çarşamba sonra perşembe günü yüzde dört virgül altı daha artmış. Lockheed Martin dünyanın en büyük uçak bombardıman uçakları filan yapan şirketlerinden biri o da yüzde altı artmış. Ben çarşamba perşembe de yükselmiş. Durum bu. Durum bu silahtan bahsetmişken ben de bir haber vereyim müsaadenizle. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Vekili ve Otokar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Milli Ana Muharebe Tankı Altay'ın seri üretime seri üretimde görev almaya hazır olduklarını söylemiş. Seri üretimde görev alacaklarmış. Nasıl olacak seri üretimde görev alacaklar? Tanklar, tankları mı yapacak? Mesela bir tank yapacaksınız, o tankta diğer başka tank mı yapacak seri üretim modülünde? Yok, o tank yapacağız işte demiş Emret Komutan. Altay prototipine 1 milyar dolar harcamışlar. Güzel. bir prototip için 1 milyar dolar adı onların da de yükselecektir ee, şey e... 30 bine yakın askeri aracımız 30'a yakın ülkenin ordusuna hizmet veriyormuş siz öyle diyorsunuz da ya peki ben sana başka bir şey soracağım Şimdi bu soruyu doğru cevap isterim bu hafta sonunda hiç şeyim yok ben de zaten kaçmam buyurun DSM 5 bunun ne olduğunu biliyor musun DSM 5 mi Evet. ben 4'ü biliyorum ama DSM 5 Psikotik Disorder değil mi? Evet. Tamam. Aferin. Bak hiç beklenmedik. Dördü biliyordun mu? Dört psikotik değildi. Beş psikotik. Yani bu ıı, standart akli melekelerin durumları bozuklukları ölçen sistemin adı hı hı. Iı, tanı koymak ve istatistik el kitabı zihin bozuklukları akıl bozuklukları. DSM-5 geçiyor. Bütün evet. Amerika'da profesyonel psikologlar, psikiyatrlar bunu kullanıyorlar. Orada şu semptomlar veriliyor. Bir görkem, ihtişam, haşmet, büyüklük. Selahattin. Ee, ve bunu ama bunun buna uygun paralel marifetler, beceriler ...olmadığı zaman... böyle ...hayali üstünlük evet, taslamalar... ...o Selahattin değil... ...iki... ...güç kudret fantezileri... ...kişisel cazibe... Ben. ...kendini... ...biricik benzersiz görme hali... ...iki bu... Ben. ...üçüncüsü... ...ya yani bu üçüncüydü... ...yani kişisel güç kudret... ...ondan sonra... ...iki... ...kendini biricik görme... ...üç... ...dördüncüsü sürekli olarak... ...başkalarından hayranlık beklemek... ...kendisine beyefendi... ...denmesini istemek filan mesela... ...bu kim olduğunu söyleyelim... ...Trumpçığım denmesini... ...Sayın Donald denmesini istemek... ...beyefendi bugün nasıllar... Evet. beyefendi Be sinelendirmeyelim... ...beş... ...yetki ve selayet... ...sonsuza kadar... Ba altı kendilerinin e, başkalarını kendi çıkarları için kullanma sömürme e, başkalı yedi kendini başkalarının hasetten çatlamak başkalarını kıskanmak e, ve evet. sekiz de şatafat ki bir büyük böyle yapılanmalar içinde olmak e, Büyük binalar, ışıklar filan içinde olmak. Şimdi bunların hepsi şeye giriyormuş. Post-trump atik stres bozukluğu. Ee, buna şey deniyor işte. Psychotic disorder. Evet, bozukluk deniyor. DSM-5 ya da DSM-5. Evet. Buna şey yani bunun, bunun teşhisini de koyan narsisizm deniyor buna. Ha, Narkisostan geliyor ee, Yunanda kendi ne beğenen kişi ee, ve bunu ilk 1899'da Paul Paul Nehe koymuş 1911'de Otto Rank psikoanalitik bir yazı yazıp narsisizmi anlatmış kendine hayranlık ve boş hayaller böyle kendini beğenmişti kibir ve 1914'te de nihai damgayı tabii ki doktor Freud Sigmund Freud koymuş ve sırf bu konuda bir yazı yazmış narsisizm üzerine bir giriş bir yani, diye. oldukça yaygın bir tanı değil mi bu? Evet, Trump için bunun kesin olduğunu e, söylüyor. Doktor Sezar Çelal'ın bir yazı yazmıştı. Uluslararası kamu sağlığı danışmanı ve çok o, ödüllü bir gazeteci ve yazar kendisi. Yazmış. Trump'ın iktidara yükseldiği sırada kabinesinde de korku kabinesi olarak birisinin olduğunu belirtmeliyiz. Myron Ebel var mesela. Hı hı. Myron Ebel Yeryüzünde iklimin, iklim inkarcılığının en önemli birkaç isminden biri bir think tank. Bunun için kurulmuş. Onu getireceklermiş. Yani yeryüzünün, Amerikan'ın ve yeryüzünün bir numaralı iklim inkarcısını getiriyor. Enerji ve Çevre Bakanlığı'nın <gülüyor> sorumlusu yapacakmış. Bilmem durumu anlatabiliyor muyum? Chris Christie gibi bir... Ee, yolsuzluğa batmış olan inşaat yolsuzluğuna, köprü yolsuzluğuna batmış birini de getiriyor. Bütün kabine zaten korku kabinesi gibi. Bolton'un adı geçiyor. John Bolton'un. John Bolton e, Bush zamanında Birleşmiş Milletler e, temsilcisiydi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Amerika'nın silah ve saldırılarına karşı bir oylama yapıldığı zaman ne demişti biliyor musunuz? Ne demişti? Efendim? tepedeki on katı silip atacağım demişti. Birleşmiş Milletler Merkezi'nin <gülüyor> New York'taki binasının böyle bir durumu var. Ve herkes artık şey yazıyor. Benim, Amerika Birleşik Devletleri'nde on binlerce kişi Trump'ın seçimini protesto ederek bütün şeylerde illerde gösteriler yapıyorlar. Evet ilk protestolar ilk tepki. Çok geniş çaplı. Evet. On binlerce kişi diyorlar. Ama biraz Ve, sakin olmak lazım değil mi? De lazım değil mi bir diğer taraftan? Bekleyecek vakit olmadığını söylüyor işte birçokları Norman Solomon da demiş ki yıllardır takip ettiğimiz önemli bir yazar Trump dönemi için fight not flight demiş Ama bir konuşmasına bir icraatını beklemek gerekmiyor mu? sonuçta bu insan da demokratik yollardan seçilmiş bir başkan. Evet. Aynı şekilde herhangi bir daha başkan da olmadı Şey ama bu, bu şeyleri seçmesin diye işte Hı, seçmesin çeviri, diye yani bunu şimdiden önleyebilirsek ancak önleyebiliriz tamam. diyorlar doğrudan Tabii. kendisine değil yaptığı seçimleri yönelik evet, evet blokaj var Evet ve yani şey diyor e, Norman Solomon önemli bir yazı yazmış sakın kaçmayı düşünmeyin nasıl co, yani e, tabiatın doğanın en büyük şeyi nedir savaş ya da sıvış Yani insanlar ve bütün canlılar böyle ayakta sıvış kalır. Savaş değil de o ama. Savaş ya da sıvış. Tamam. Benim çevirimle. Fight or flight. Şimdi bu şey de demiş ki Trump döneminde e, savaşın Sıvışmayın diyor. Çünkü vakit yok diyorlar zaten. Ya benim inancım bilmiyorum. İnanıyor musunuz horoskopa burçlara ama Trump İkizler Burcu ve İkizler Burcu'nun tanımı da şu şekilde geçiyor. Akta gelebilecek her şey ile yakından ilgilenirler. Dışarıdan bakıldığında o konu hakkında fikri yokmuş gibi görünebilir. Ancak anlatmaya başladığında herkesi şaşkına çevirecek özellikleri vardır. Son derece iyi ve etkili bir konuşma tarzına sahiptir. Trump'ta bunlar var. Konuşarak ikna edemeyeceği kimse yoktur ki ülkeyi ikna etti adam. Herhangi bir destek yok ya sadece kendi parasıyla beraber yaparak bu işi... ...inandıkları her şey çok net bir şekilde ortadadır. Ancak bu durum sadece bugün için geçerlidir. Yarın fikri, düşünceleri ve inandıkları değişebilir diyor. Tipik bir ikizler burcudur. 14 Haziran'da doğmuş. Burçlar kaydı biliyorsun. Bu konuda şey yaptık. Artık ikizler burcu, ikizler burcu değil. Yani öyle diyorlar tabi de. Sonuçta Trump bir ikizler bilimsel burcudu. Olarak. Daha önce de bilimsel olarak mı? Neyse, Trump da aynı bilimsel şekilde. Bilimsel olarak bunun kaydını açıkladı da konuştuk. Evet. Ama sonuçta bir yandan baktığınız zaman da ikizler Burcu'nun tipik özelliklerini taşıyan bir insan olarak nitelendirebilmek mümkün olabilir Trump'ı. Evet. En son kısma ben umudumu bağladım. Ee, bu inandıkları her şey çok net ortadadır. Ancak bu durum sadece bugün için geçerlidir. Yarın fikri, düşünceleri ve inandıkları değişebilir. Hem mücadeleden kaçıp pesimist bir tutumla beraber evde kapanmamayı gerektiriyor bu ibare. Aynı zamanda şimdiden sokağa çıkıp bu kişilerin inandıkları şeyleri de değiştirip yarının daha güzel bir şekilde gerçekleşmesi için mücadele etmek gerektiriyor. Evet vakitte gerçekten daralmış vaziyette. Zaten yarında mesela e, Boğaziçi Üniversitesi'nde iklim meseleleri ve su hakkı üzerine önemli bir iki günlük toplantı var. Onu da belki bugün bir 5-6 dakika konuşma fırsatı da bulabileceğiz. Ama şimdilik bir ara verelim ve sonra devam edelim. Açık Gazete Açık Gazete I used to think I was some kind of gypsy boy Before I let you take me home Now so long, Madeline, It's time we began to lie and cry and cry Well you know that I love to live with you But you make me forget so very much I forget to pray for the And then the angels forget to pray for us our ah, so long Marianne. It's time we begin to laugh and cry and cry and laugh about it all. As we went through the dark For so long, Marianne Have we began to love and cry And cry and laugh about it all Letters they all say that you're beside me now Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge and you'll find a spider web so long Marianne and Veda Mary Marianne Leonard Cohen 82 yaşında hayata veda etti. Bu sabah karşı aldığımız haberde şarkıcı, şarkı yazarı, şair, romancı ve düşünür de diyebiliriz. Çok saygın bir isim. Ona günaydın demeye devam ediyoruz. Solon Meryem'le Solon Cohen diyelim dedik, elveda dedik ve... Devam ediyoruz. Trump'la devam edelim. Bir parça daha. Michael Flynn mesela adaymış. Michael Flynn kim? Savunma bakanı olması bekleniyor. Yani ihtimal var. O da 2014'te iki sene önce Defense Intelligence Agency denen Amerika'nın en büyük işte böyle istihbarat kuruluşlarından bir tanesinden atılmış. Neden? Fazla Yani Defense Intelligence Agency'den fazla şeyden dolayı atılmış. Neyden efendim? Şahin görüşlerinden dolayı atılmış bir adamı savunma bakanı yapması düşünülüyor. Yani şakanın ötesine geçmiş olduğunu söyleyebiliriz. Peki İçişleri Bakanlığı'na kim? Karışmayacağım gibi? demişti ama Trump. Bundan sonra diğer ülkelerde neler olacağını. Domestik bir politika izleyeceğim demişti. Evet. Yani ama Şahinlerle beraber domestik bir politika izleyecekse o Amerika'nın halini. Ve dünyanın. Yani ...ama domestik olduğunu söylüyor ya... ...dünyanın haline olacağı kısmı... ...Japonya'daki askerlerini çekip... ...oraya nükleer bombalarla doldurup... ...öyle savunmalarına yardımcı olmak gibi taktikleri var. Şimdi Michael Flynn durumu böyle... ...İçişleri Bakanlığı ki... ...diğer başka ülkelerde ve Türkiye'deki gibi değil... ...İçişleri Bakanlığı doğrudan doğruya... ...doğal parklarda wildlife... ...bütün bu rezervasyonlarla filan ilgili bir şey... ...ve toprağın kullanımı... ...kamu alanlarının... ...arazilerin kullanımıyla ilgili bir bakanlık o... ...İçişleri dedikleri zaman... Oraya Forest Lucas geliyormuş. Adına bakma, adı Forest ama kendisi Neci Petrol işletmecisi. Bir petrolcüyü de İçişleri Bakanlığına getiriyor topraklara bak. Peki sen Sara Pale'ni tanır mısın? Dün konuşmuştuk. Gayet net bir şekilde tanıdığımı söylemiştim kendisini de beğendiğimi de söylemiştim. Drill baby drill evet, yani kaz, Kazanım del bebeğim, bebeğim del. Del Bir de kurtları Avlıyor biliyorsun en sevdiği şey Helikopterle 10 metreye kadar inip Ondan sonra dürbünlü tüfekle Kurtları öldürerek kahramanlık yapıyor Kullanabiliyor yani dürbünlü tüfeği helikopter Oo. üzerindeyken Bu da büyük bir başarı yani takdir edilmesi Gereken bir durum özellikle Çok şey kullanıyor zaten Sara masa başı iş yapan kişi olarak Kanadalı e, radyocu e, şeylerimiz işletmişti onu, Montrealli. Hı hı. E, Sarkozy kılığına girip ben Sarkozy diye işletmişti. Bizde radyoda kayıtları var onun, e, birazdan çalabiliriz. E, şey diyorlar, ben Sarkozy. E, birlikte ama çıkalım mı? diyorlar. Oh I love killing animals diyor. Falan böyle. Hayvanları öldürmeyi o kadar severim ki peynini istersen bir kulak verelim lütfen. Hello this is Sarah how are you? Fun and you this is Nicolas Sarkozy speaking. How are you? Oh. Oh, it's so good. It's so good to hear you. Thank you for calling us. You know, I see you as a president uh, one day, you too. <laughs> well, I, I hope for you. You know, we have a lot in common because personally, one of my favorite activities is to hunt too. Oh. Ben de sizi a görmek isterim, diyor megölni ezeket az állatokat. Vegyél el életed, ez nem jó. Szeretem megölni az állatokat. Gayet... I'm sorry I have to um, let you go. Thank you. Kayıtma hiçbir şekilde de cevap vermiş. Evet. Şimdi saratervinde evet. o kadar yüklenmeyelim. Yani. Evet, eşekten düşmüş, karpuzda dönmüş ama biraz yani. O kadar olur. Evet, Peil'in böyle bu Myron... arada Sarkozu da tebrik etmiş ve halkın karara saygı duymasını istemiş. Trump'ın evet, seçim sonuçları. Biraz hakkında. önce şeyi de söyledik Macron'e belli de e, bu dünyanın en büyük enerji şeylerinden biri iklim inkarcılarının onu da Competitive Enterprise Institute diye bir yerin, CEI'ın başında onu da Enerji ve Çevre Bakanlığı'na <gülüyor> getirecekmiş deniyor. Yani bu şaka ötesi bir şey. Hakikaten asrın şakası denebilir. Ben Carson vardı. Amerika'nın yetiştirdiği muhtemelen en gerici kişi. Başkan adaylarından biriydi. Onu da alıyormuş yedeğine. Çünkü o çekilirken destekledi şeyi. Siyah o Hı -hı. ama yani bir beyazdan daha ırkçı <gülüyor> ondan sonra Gingrich geliyor Newt Gingrich onu herkes biliyor yani birazdan uluslararası politika ile biraz olsun ilgilenen herkes biliyor ki olabilecek En sert Şahin tavırlara sahip insanlardan biri. Onu da Dışişleri Bakanı yapması ihtimalinden bahsediliyor. Tek başına nasıl bu politikayı belirleyecek? Mesela petrol konusunda Suudi Arabistan'la oturup konuşup anlaşması lazım. Aynı zamanda İran'la da oturup konuşup anlaşması lazım. Her iki ülkeye de gayet böyle Şahin pozunu takılmış durumda Donald Trump ve muhtemel kabinesi. Tek başlarına bu işi nasıl yapacaklar? Sadece Rusya'nın desteğiyle beraber o da kağıt üzerinde. İlginç bir diplomatik trafik bizi bekliyor gibi görünüyor. Derken i̇şte derken işte sorunu çözmek için John Bolton Birleşmiş Milletler temsilcisi diyorum sana. Birleşmiş Milletler dalından, karardan hoşlanmayınca ilk 10 katı en tepeden başlayan 10 katı tıraşlayacağım diyen bir adamdan bahsediyoruz. Yani şaka değil 4100 böyle atama bekleyen kişi varmış Birleşmiş Milletler. Nasıl? Yani kadro böyle. Şimdi... Tutuklayın gittin. Birleşmiş Milletler demişken bu arada Birleşmiş Milletler savaş uçsuları alanındaki üst düzey yargıçlardan Theodor Meron, Türkiye'de tutuklu bundan Birleşmiş Milletler yargıcı Aydın Sefa Akay'ın serbest bırakılması için çağrı yapmış. Evet o da çok acayip bir şey yani. Kuruluşlar, yani daha doğrusu Akay'ın darbe girişimi sonrası tutuklandığından bahsediyor BBC Türkçe. Hükümete yakın basın kaynaklarında Akay'ın yürülen yapılanmasının Mason lojası imamı ve Güney Amerika imamı olduğu iddiaları yayınlanmış. Associated Press'in haberine göre Ruanda ve Yugoslavya'daki savaş suçlularını yargılayan kurum olan Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemelerinin arta kalan düzeyinin başkanı Theodor Meron, 66 yaşındaki akayın tutuklanması nedeniyle Ruanda'daki yargılamanın felç olduğunu söylemiş. Evet. Ruanda'daki evet. savaş suçluları yargıdanamıyormuş şu anda. Ve FETÖ'cü diye öyle mi evet. tutuklanmış? Theodor Çok Meron, derhal serbest bırakılmasını istemiş Avrupa ile. Ee, çok büyük bir kopuşa da gidiyor son bir şey söyleyeyim ona geçerken Michael Moore da tahmin edenlerden biriydi en önemlilerinden biriydi belgesel yapımcısı yazar Michael Moore çok yakından takip etmeye çalıştığımız insanlardan biri ee, şey diyor Demokratik Parti'yi hiç beklemeden devirmemiz lazım asıl sorun Demokrat Parti'nin liberallerin ihanetinden diyor Nasıl bildin diye hiç sormayın bana. Belliydi diyor. Evet. Bunu seçileceğini ben söylediğim zaman pek inanmadınız ama belliydi aç paçık diyor. Böyle devam ederse felaketle sonuçlanır. Öncelikle Demokratik Parti bir kere gerçek sahiplerine iade etmeyiz diyor. Aynı şekilde de bunu söylüyor. Naomi da e, çok önemli bir yazı yazmış bana sorarsan. Bir şok doktrini de şimdi Amerika'da uygulanıyor olabilir. Naomi Klein'in söylediği gibi. Yani bu şoktan, sen demin sordun ya, evet. tam işte bu şok sırasında bütün atamaları yapıp e, şirketlerin el geçirmesi bunu Naomi Klein yazmadı. Ben e, uyduruyorum şimdi Naomi Klein'in büyük kitabından şok doktrini esinlenerek. Yani Türkiye'den de etkileniyorsunuzdur muhtemelen. Evet, Türkiye'de yaşamlarda. de böyle olduğunu düşünenlerden biriyim. Ve şey diyor, Davos sınıfı yükseldi. Amerika'nın kaderini de o bağladı diyor. Demokratlar neoliberalizmi de Herkesi suçlu tutuyorlar ama asıl suçlu kendileri diyor. Neoliberalizm tam anlamıyla bunu benimsediler. Böyle oldu diyor. Bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Yoksa dünya gerçekten elden gidiyor demiş. Evet dönersek Türkiye ile de ilgili çok önemli şeyler oluyor aslında. Birleşmiş Milletler'in yardım Misani Yardım Koordinatörü Yan Eyalan bugün Suriye'nin kuşatma altındaki Halep şehrine son yardım paketlerini de dağıttıklarını açıkladığı bir ortamdan bahsediyoruz. yani Halep'teki son gıda stokumuzu dağıttık demiş. Evet. Ama kimsenin umurunda bile değil. Bu Af örgütü de uluslararası Af örgütü Irak güçlerinin Musul yakınlarında sivilleri öldürdüğünü, işkence ettiğini de söylüyor. Bu da kimsenin Umru'nda bilediği Haçlı Şabi var. Teslim olduktan sonra yargısız infaz alanlar var. Newsweek'te de ilginç bir şey çıkmış. Siz Trump'ı izlerken Türkiye muhalifleri tutukluyor demiş. Senin biraz önce sözünü ettim mesela Birleşmiş Milletlerin yargıcı dünyanın en önemli davalarından birinin de yargıç Ruanda'da yaşanan soykırımdaki payı olan insanların, suçu olan insanların yargılanması davası da kaç senedir devam ediyormuş bu dava ile 94'ten beri herhalde. Almış 22 sene. 22 senedir devam eden bir dava. Evet. Ne kadar fazla insan varsa Bir de bunun Suriye'sini düşünsenize Suriye'de evet. neler olacak. Neyse. Yani Newzik aynen böyle yazmış. Dünya çapında yayın yapan haber dergisi bugün yeni yayınında siz Trump'ı izlerken Türkiye muhalifleri tutukluyor demiş. HDP bundan sonra ne yapacak diye. Böyle haberler var ve başka önemli haberler var. Mardin Derrik'te bir saldırı var. Kayım olarak atanan kaymakam yaralanmış. 28 belediyeye de kayım atanmış yeni. Yani Doğan Haber Ajansı'nın haberinde el yapımı patlayıcı önceden makam odasına konmuş. Temmuz ayında atanmıştı. Kaymakam Muhammed Fatih Safi Türk Derik İlçe Kaymakamlığı görevine kayyum olarak Temmuz ayında atanmış. Ve ilçe belediyesinin girişinde üzerinde Türkçe, Kürtçe ve Ermenice Derik Belediyesi yazan tabelanın sökülmesini talep etmişti. Ermen Cemil. İlk şeyi bu Türkçe ve şey Türkçe dışında Kürtçe ve Ermenice Derik Belediyesi yazan tabelanın sökülmesini hmm. emretmiş ve yerine de üç dilli tabelanın yerine de Türk bayrağının asıldığı belirtilmişti. Bu asıl şey koyulur koyulmaz kaldırılan bir tabela değildi ama yanlış hatırlamıyorsan. Belirli bir süre durduktan sonra işler çatışma ortamına evet, geldikten evet. sonra kaldırılan bir evet, şeydi. Evet evet tabii çok eski bir tabelaydi. Bu defa Türkçe ve Kürtçe hoş geldiniz yazılı bir tabela Derik Belediyesi kapısına yeniden asılmış da. bütün problem şey mi? Hemen e, <gülüyor> şeyinde mi, dilinde mi? Van Büyükşehir Belediyesi'nde büyük bir operasyon yapıldı. 29 gözaltı var. Hatice Kamer'in bildirdiği bir şey var. BBC Türkçeden çok uh, oldukça kaygı verici bir başka bir şey. Ama belki de senin söylediğin en ciddi kaygı uyandıran şeylerden biri Birleşmiş Milletler Yargıcı Aydın Sepah Akay'ın serbest bırakılması çağrısı Avrupa Konseyi'nden Ankara'ya üst düzey bir ziyaret yapılacağı haberi var Torbjörn Yagland sürpriz bir ziyaret yapmış Baş, Başbakan Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla bir araya gelmiş Deutsche Welle Türkçenin haberi Ahime şikayetlerin çok arttığı da belirtiliyor ve bir e, kopuştan bahsediliyor yani işte sonuçta, görüşmelerin sona erdirilmesinden Avrupa Birliği durdurulmasından da bahsediliyor aklı diyorsun. başında bir ses çıkmış Hürriyetten Ceyhan Kuburlu'nun haberine göre e, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bir toplantıda konuşmuş ve bana ister katılın ister katılmayın Avrupa Birliği'nden kopmuş bir Türkiye'nin dünya algısı 3. dünya ülkesidir eğer Avrupa Birliği ile müzakerelerde ilerleme sağlarsak İslam dünyasında e, daha cazip bir ülke daha güçlü bir ülke oluruz Bugün Avrupa'dan kopmak demek FETÖ'nün başarılı olması demek dediğini söylemiş. Sonunda böyle bir aklı başında bir demeçle çıkmış sanırım ama ne kadar fazla duyan olur. Kendi arkadaşlar iş çalışma arkadaşları tarafından o kısmını bilmiyorum. Yoksa herkes koparalım, keselim, atalım Avrupa bildiğini reddedelim şeklinde evet, açıklamalar. Evet böyle şeyler yapılıyor. Avusturya'da da partilerden tutuklamalara ortak bir bildiri vekiller ve gazeteciler serbest bırakılsın demişler meclisteki ortak basın toplantısında bütün partiler var. Aslında bu da önemli sayılabilir ve Türk bir yayınlanan bildiride Türk hükümetinden tutuklu milletvekilleri ve gazetecileri derhal serbest bırakmalarını talep ediyoruz demişler. Ama öte yandan bir yandan e, acayip bir şey var. E, Genelkurmay Anıtkabir'deki 10 Kasım etkinliğini iptal etmiş. Gerekçe de göstermemiş galiba. Hayır. Atanın huzurunda ordu millet el ele temalı faaliyet iptal edilmiştir diyor. Hiçbir gerekçe vermemiş. Artık tamamen karakuşi bir durum. Yani. Belki selfie Tepeden... çektirmekten korkmuşlardır tekrardan ya da kendi generallerinin başka generaller tarafından üzerlerinin metal dedektörüyle aranmasının gibi fotoğrafların çıkmasından korkmuşlardır. Bu gibi görüntüyle alakalı bir problem yaşanmış olabilir diye düşündüm ben haberi ilk okuduğum zaman. Ama bir açıklama yapsalar iyiydi doğrusu. Merak ediyor insan. Evet yani Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'a ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemi de haberi evet. geldi ki yani Hakikaten aklı dimağı durduracak tuhaflıkta bir haber olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Özgür Gündem gazetesi ve yazar ve yöneticilerine yönelik bir soruşturmada savcılık iddianamiyi açıklamış. Aslı Erdoğan dün itibariyle 83, Necmiye Alpaysa 71 gündür tutuklu bulunuyorlar. Aslı Erdoğan malum ee, yazar, e, Necmiye Alpay da dil bilimci. Ee, ve e, çe çeşitli şeyler var terör örgütü üyeliği suçlamasıyla ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet cezaları isteniyor bütün dünyadan artık e, kopulmanın e, bir başka örneği olarak görebiliriz bunu sadece Avrupa bile değil sadece Avrupa Birliği değil tabi tabi yani Newsweek'in yazdığı gibi işte yani düşünsenize Türkiye'de yapılan operasyonlar Ruanda'daki savaş suçlarının engellenmesi önünde engeller çıkarıyor daha doğrusu engeller savaş suçlarının yargılanması konusunda engeller çıkarıyor özür dilerim Sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir sorun değil gibi duruyor şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu yani problemler. Örgüt üyeliğinden birkaç defa ağırlaştırılmış müebbet hapis. Bir de ondan sonra örgüte yardım yataklık mıdır ya da övmek propagandadan da 17,5 yıla kadar. Yani bu bütün artık şeyleri, tavanları patlatan bir durumdan bahsediyoruz. İtalya Meclis Başkanı da Laura Boldrini, Temsilciler Meclisi Başkanı. ...Türkiye'deki tutuklamalar... ...demokraside olmaz demiş... ...Övgü Pınar'ın Roma'dan... ...yazdığı bir şey... ...BBC Türkçeden... ...eski MIT Müsteşarı Taner'den ...ilginç bir açıklama vardı... ...insanlar ölüyor bir orta akla ihtiyaç var... ...bu HDP olabilirdi... ...demiş PKK üyeleriyle yüz yüze... ...görüştüğünü... ...ve Oslo'nun bir ihanet olmadığını... ...örgüt elemanlarıyla yüz yüze... ...görüştüğünü, Habur'un ihanet olmadığını görüşmelerin deşifre olmasında cemaatin rolü olduğunu ama çözüm süreci parlamentoyla devam etmeliydi sürecin bozulmasında FETÖ'cü polislerin büyük rolü olduğunu söylemiş Mehmet Efe Altay'ın haberi bu da T24'ten aldım ben böyle bir çok önemli bir kopuşa gidiliyor öte yandan tutuklu cumhuriyet yazarlarından da mesaj var Ziyaret etmişler Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Şafak Pavey ve Sezgin Tanrıkulu 6 gündür Silivri'de 9 numaralı Cezaevinde tutuklu Cumhuriyet yazar ve yöneticileri Murat Sabuncu Musa Kart, Güray Özbülent Utku, Mim Kemal Güngör, Hakan Kara, Turhan Günay Kadri Gürsel ve Önder Çelik'i ziyaret etmişler Ve hepsinden Mesaj alnımız ak, başımız dik Biz bu yolda devam edeceğiz Mesajı çıkıyor ilginç de şeyler var iletişim yayınlarının klasiklerinin cezaevi kütüphanesine sokulması gibi talepler var kitap okunamıyor çünkü çok yani sürreel bir durum var telefonlarının cevaplanmadığı iddia edilen Alman Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor iki kez son dakikada görüşme olamadı vakitsizlik vardı deniyordu bu da son derece acayipti Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier açısından ama tebrik etmek lazım yani böyle bir durumdayken gelebiliyorsa hala Türkiye'deki bürokratlar gelmiyoruz. Avrupa Birliği ile ilişkileri kesiyoruz. Bundan sonra Avrupa bizim için yok deyip kestirip atabilecek potansiyele sahipler şu anda. Ama Almanya öyle değil. Yapıcı olmaya çalışıyorlar bir diğer taraftan bakıldığında. Evet bu sırada da e, Cumhuriyet Gazetesi'nin e, vakfın yöneticilerinden son kalan şeyde dönüyor Almanya'dan ve büyük bir e, avukatlar karşılayacaklarmış kendisini tutuklanıp tutuklanmayacağı konusunda da ciddi acayip bir tereddüt var Akın Atalay'ın Akın Atalay evet onun da e, çok ayrıntılı bir mektubu vardı Cumhuriyet vaktimiz olmadığı için e, şey yapamayacağız dün birazcık değinmiştik ama ayrıntısını bütün Cumhuriyet gazetesinde e, dinleyicilere hararetle tavsiye ederim dön Çeşitli döndürülmek istenen dolaplardan bahsediyor. Ve neden döndüğünü cumhuriyeti e şey altında bırakmamak için şaibe ve zan altında Akın Atalay ayrıntılı olarak izliyor. Bugün dönüşü olacak. Geniş bir avukatlar grubu kendisini karşılayacaklar. Muazzam bir kaos, kaotik dünyada. Türkiye'nin de dünyanın bir kısmında hızla kopma tehlikesi içinde olduğu bir dönemdeyiz. Bu arada da Türkiye Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 78. yılında... ...Türkiye'nin her köşesinde ciddi bir anma, akın, ataya akın şeklinde vermiş... Evet. ...Cumhuriyet Gazetesi manşetten büyük birinci sayfadan evet. ve... Ee, sokaklarda saygı duruşu ve anıt kabir'e büyük bir akın var. Ee, böyle bir gelişmede var. Ataya koştuk demiş Hürriyet Gazetesi de zaten sürmashetinden veriyor. Bazı öbür hükümet yanlısı gazetelerde bundan pek bahis olmadığını da söyleyelim. Vazgeçmiş görünüyorlar artık onlar Yüz binler Antikabire koştu diye Ama çok aşağıdan veriyor Sabah gazetesi mesela Öyle bir şeyden de bahsedebilir Yani ana, ana konu FETÖ ve Vesaire onlar da Yeni Şafak'ta da öyle Akşamda da öyle e, Türkiye'nin bin ladeni Diyor akşam mesela Onlarla bahsediyor filan Peki şimdilik ara veriyoruz Açık, Açık gazete, gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sizin. Merhaba merhaba. Merhaba günaydın. Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Can sen, senin neslinde artık olmayan kalmadı yani gençlik için herhalde genç olmak için en nasıl diyeyim bütün dünya genelinde acıklı dönemlerden biri. Çok teşekkür ederim çok motive edici bir konuşma oldu evet, özellikle yani Cuma günü. Şimdi açayım diye. Teşekkür ederim. <gülüyor> ee, yani yapacak Vallahi bir şeyimiz yani. yok Hanım dediğim zaman da kızıyorsunuz ama genç Hanım sen bana teyze dedi bundan sonra hepsini söylerim. Yok estağfurullah. veriyorum <gülüyor> Evet yani son derece e, surreal gibi görünen bir kaotik dünya ortamında e, yani son haberde şey işte gençler deyince sen ben de onun birinci haber yaptık bugün zaten Leonard Cohen'in ölümünden sonraki birinci haber o evet. da e, o da şey e, yani bu yaşayan şimdiki kuşağın Artık 7 derecelik bir artışı bile görebilmesi ihtimali belirmiş sıcaklık artışının. Bu yok oluşun bir başka ifadesi. Çok ayrıntılı bir rapor var bu konuda. Evet. Yani şey çok... <gülüyor> Leonard Cohen... <gülüyor> yani... İnsanın canını sıkan haber haber üstüne. Yani iyilerin e, kalmadığı, giderek kötülerinin <gülüyor> adeta egemen olduğu çok da normatif bir böyle şeyle, çıkarımla iyiler ve kötüler diye ayıracağım ama hakikaten evet, de öyle biraz da. Savaşma, sa e, sıvışma savaş mantalitesi bize hakim bu durumda. Yok, yüzde yüz. Yani bence ayrıca mesela Trump konusunda e, Hillary Clinton olması, yani mesela yiyecek Bunu benzer şeyler söylüyordu. Evet. Gerçi CJC'in böyle işte hakikaten de Stalinistim falan gibi bir çıkışları vardır böyle hani bazen e, insanları irkiltmeyi sevdiği için bu tarz açıklamalar yapar. Ama şöyle bir durum var. Son kertede Trump seçilmesi aslında bizi büyük bir illüzyondan kurtardı. O da nedir? İşte, i̇şte demokrasi işte çok güzel işte insan haklarını işte destekleyen bir Amerika vesaire e, ve işte mesela Türkiye açısından özellikle bakıyorum. Obama yönetimiyle ilgili mesela işte hep o yorum yapılıyor yani işte şimdi mesela Trump yönetimi artık Türkiye'de insan hakları demokrasi konularına bakmayacak. E şimdi Obama yönetimi bakıyordu da mı bu haldeyiz? Bakıyorsa o zaman nedir gerçekten şu an Türkiye en kötü noktasına geldi. 10 yıllardır oldu. Olsa olsa 80 darbesi döneminle karşılaşabileceğimiz bir duruma geldi. Çok kısa bir zamanda üstelik de katlanarak artan bir şiddette. Ve çok kaygılı dışında bir açıklama da gelmedi. Dolayısıyla Türkiye için zaten Amerikan yöneticilerinin bundan daha kötü bir tavır alması söz konusu olamaz. Bundan daha kötü ancak işte bütün vatandaşlarınızı gaz odasında kurun istediğinizi yapın falan diye böyle tavsiye de vermek falan olabilir. Ee, o yüzden bu en azından ilüzyondan kurtulması Türkiye'nin e, ve Türkiye üstüne işte bütün durum yapan e, belki insanların en doğrusu olacak. Çünkü işte en kötü politikalarda işte Nobel Barış Ödüllü Obama zamanında aslında yönelik olarak uygulandı. Kılımlı cihatçıların desteklenmesi CIA tarafından bir yandan işte Pentagon şeyi desteklerken Kürt YPG'yi desteklerken Suriye'de öte yandan işte bu bir takım enteresan enteresan grupların silahlandırılması Türkiye'nin ısrarıyla falan mesela veyahut da işte de ancak Sünniler yener bu tez işte Takım think tanklerden Washington'da çıktığı için, ortalarda gezdiği için ve Türkiye'de bunu çok kullandığı için bugüne kadar yani IŞİD'de mücadelede bir e, gittik birazcık iki adım beş adım geri ondan sonra falan gibi ortamlar yaratılmış olması. Türkiye bu kadar bir müttefikse mesela 10 Ekim davası bu. Hafta gerçekleşen Ankara'da evet. ben haberlerini okumaya dayanamadım. Yani bu kadar alenen sanıkların kendilerini iktidarla özdeşleştirdiği bir durum olamaz. Bunun en başta iktidar partisinin çok büyük hicap duyması ve üyelerinin ve herkesin yani çevresinin büyük bir tedbir alması, bir hemen bunu reddetmesi lazım. Ama hiçbir yaprak kıldamıyor. Çünkü tamamen polislerin işte e, bu e, katliam sanıklarını selfieler çektirmeler e, e, vesaire yani işte cezasızlık için onları teşvik etmeler böyle şöyle de yap kendini böyle savun falan gibi evet, iddialar, iddialar var iddialar evet fetöcüler beni aldattı şeklinde şeyler filan bile Suriyeye Bugünkü Evrensel Gazetesi'nin manşetinde var bu konu geçmişken hemen ekleyeyim. Suriye ile İHH ile pasaportsuz girdim Suriye'ye demiş. Kim demiş? 4. gününde 10 Ekim katliamı davasının sanık Nihat Ürkmez. 2013 yılında İHH aracılığıyla Suriye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptığını söylemiş ki iHA'nın da resmi yollardan desteklendiğini en azından iddia olmadığını çok iyi biliyoruz. Evet. Dolayısıyla yani bu tarz işte sanıkların tüm söyledikleri şeyler ciddiye alınmalı peşine düşülmeli eğer bir parça normalliği varsa Türkiye'nin en başta işte dediğim gibi iHA'dan işte iktidar çevirlene vesaireye işte AKP üyesi olduğunu iddia ediyor bu sanıklar vesaire bu konuda bir şey yapılmalı yani ciddi Takip bu çünkü kanser gibi bir şey. Yani bu sadece dışarıdan bakıp ani kötü falan demek değil. Eğer birazcık bir ortada e, üst akıl varsa, partisi bir şey varsa ya da bir durum bunun e, ne kadar e, yıpratıcı, tü, çürütücü olduğu aslında içten içe e, ele alınmalı. İHA tarafından da işte, e, AKP tarafından da vesaire. Şimdi Trump'a dönelim. Çünkü gerçekten çok işte biraz vakit geçirmeden uzun, uzun etraflıca konuşalım istiyorum. Muhakkak ki önümüzdeki aylarda da çok konuşuyor olacağız Trump'ı. Ve hayatımızda bu da oldu. Hakikaten canım moralini bozdum ama bunu da gördük yani. Hakikaten Trump gibi bir böyle e, reality showların bilmem ne vesaire e, evet, e, görünün. Evet televizyon <gülüyor> starı. Değil evet ya hayır şey geçtim yani şimdi Reagan falan ya da ne bileyim yani en yakın Dragonla karşılaştırılabilir hı hı. bir Hollywood yıldızı vesaire olarak ama Reagan'ın bile bir ağırlığı ciddiyeti vardı yani bu daha da bir ileri boyut böyle bir şey yok yani hakikaten Amerikan tarihinde bir örneğini daha görmedim Amerikan tarihi geçtim dünya tarihi ancak filmlerde olabilecek. Siz de şok yani olan gillerden filmde. misiniz peki bu sonuç karşısında? Efendim? Siz de şok olan gillerden misiniz? Böyle hiçbir böyle bir olay olmayacakmış gibi bekleyip böyle bir anda olduktan sonra şimdi tamamen böyle ne yapacağını şaşıran insanlar oluyor ya bu seçim sonuçları karşısında. Halbuki bundan önce yapılmış olan çok gariz genel analizler vardı. Temel olarak insanların birincini kapayan bu sonuçla alakalı araştırma şirketlerinin yaptığı ve medya organlarının neredeyse hiç şans vermediği bir başkan adayının Hillary Clinton'ın karşısında bulunmasıydı. Şok edici bir şey miydi sizin için de bu? Ömer Bey istiyorsunuz cevap ben de arkasından devam edeyim yani bir beklenti var mı o, bu konuda bilmiyorum. Bir haftada cevap veriyor. Evet yani ben şey, e, yani, Michael bu da son cümle. Michael Moore'u filan yakından takip ettiğim için bir de Ali Russell e, vardı e, şey sosyolog o açıkça dört yıllık bir bu orta alt sınıf beyazlar ve redneck denen şeyler arasında Hochschild adlı sosyolog hanım bir, çok ayrıntılı bir kitap yazmıştı ve onlar gelmesinin mümkün olacağını ve asıl suçun da liberallerin ihanetinde olduğunu belirtip yani solun aslında hiç şey vermediğini yani onlar bu haklı öfkesine beyazların Hiç bir köprü oluşturması gerektiğini ve bunu yapamadıklarını söylüyorlardı. Bölünmenin hat safhada olduğunu bunu, o, dolayısıyla benim için yani şahsen bunları yakından takip etmekte olan birisi için şaşırtıcı değildi tabii. Ya bu işte şey birazcık bu Taleb'in bir şeyi var hani bu Black Swan, işte Karakow Evet. Bir şey böyle tahmin edilemeyecek vesaire nasıl olduğu gibi böyle sonradan üstüne çok konuşulan ee, o olaylardan aslında bence yani o işte 2008 finans krizi için söylemişti bunu ee, ama onu bir yandan da işte tabi izleri her tarafta olan olaylar bunlar yani biz tahmin edemiyoruz öngöremiyoruz ee, başka yöne baktığımız için birazcık bunun da tabi etkisi var. Ee, bu konuda işte bir e, yorum vardı Amerikalı gazeteci tarafından. Onu ben çok doğru buluyorum. Nasıl olmayacak diye çok düşündük Trump'a ilgili. Yani Trump'ı gazeteciler de mesela özellikle ciddiye anladık. Her zaman işte Clinton'ı e, zaten Amerika'nın yeni başkanıymış gibi izlediler, takip ettiler. Haberlerini evet. yaptılar. Ve Trump'ı ben de hakikaten şimdi geriye bakarak, söylem analizi penceresinden çünkü Nasıl acaba bir başkan olur bu adamdan diye e, politikalarını vesaire anlattığı e, nadir <gülüyor> bu anlamda e, yazılar, işte şeyler, e, reportajlar, şunlar bunlar vesaire analizler yani onunla ilgili kendi yazdığı şeyler değil de tabii öyle bir şey de zaten vakıfa yazılıyor. E, bir takım hani politika özeti gibi kendi aklından geçenleri söylediği, yazılar işte şeylere baktım belgeleri ve hiçbir şey yok yani hiçbir şey ortada yok yani ne gazeteciler zorlamışlar onu daha çok yani işte o hakikaten çok atıp tutan bir adam mesela işte ay bayılıyorum ölüyorum falan I'm a fan falan böyle devamlı böyle konuşan bir adam ah hayranıyım işte böyle canım bizde vardır ya aşkım hayatım falan diye konuşan insanlar böyle sürekli herkese öyle bir tip Dolayısıyla yani mesela herkese bir yandan şey diyor, anı sen, yani, hayranım sana ya da işte benim bilmem işte şeyim, e, karım sana hayran, işte kızım sana hayran, o bilmem ne, canım cicim falan böyle mesela. Her i̇şte herkes, her grupla ilgili böyle lafları var bir yandan. Bir ufak sorum bir daha, yanda, çok özür dilerim, evet. şey mesela şunu sormaya çalışıyorum bir de, e, medyanın bu tutumu, biraz önce bahsettiğiniz medyanın bu önceden galip geldiğini ilan etmesi Hillary Clinton'ın, Trump'ın işine yaramış olabilir mi? ...ve etmiş, bir, bence... ...diye alınıp... E, ...deşilmemiş... ...ya yani mesela New York Times... ...reportajı falan var mesela... E, ...bu dış politikasıyla... ...şununla bulunmak ...hiç üstüne gitmemişler. Adam diye ...anmadıkları için... ...yani zaten... He, he, ...şuna bak... He, ...falan diye böyle yani... ...reportaj tamamen... ...öyle bir havada geçiyor... ...ama adam sonuçta... E, ...Cumhuriyetçi Parti'nin... ...başkan adayı... ...Cumhuriyetçi Parti'de... ...herhangi bir parti değil... Çok yıpranmış işte bitti falan filan diyorlardı. Ee, neredeyse Cumhuriyetçi Parti ayakta kalacak mı gibi bir şey vardı. şimdi Demokrat Parti için Halk çıktı. nasıl ciddiye aldı peki bu adamı? Şöyle bir şey var yani e, e, bir kere e, bütün o kullandığı dil gene ben dil üzerinden gideceğim. E, Müslümanlardan tutun siyahlara kadar kadınlara kadar falan filan e, sokak ağzı çok konuşmuş. Yani normalde insanların aslında Amerika'nın da çok gazı tam diyemeyeceğim şöyle bir şey var. Amerika'da çok politically correct olmak gerektiği için bizdeki gibi de değil yani bizdeki mesela bir politikacının herhangi bir tanesini alın konuşmasını Amerika'ya monte edin yani tam nefret suçuna falan gider. Hele bir takım politikacılarımız üst düzey <gülüyor> nefret suçunun dik alası falan vaziyetinde yani hiçbir şey yani her kelimesi sorun olur. Amerika'da bu konuda çok ciddi tabular var. Bundan dolayı Trump sadece o tabuları yıkıyor. Yoksa yani mesela Türkiye'den biri okuduğun zaman onları aslında kendi karşılaşmaları okuduğumda böyle çok şok edici falan filan olmaz. İnsanlar. Evet, Böyle bu... cehennemde yaşıyoruz bu arada. Çok <gülüyor> evet. ilginç bir şey var izin verirsen iki dakika bir şey okumak istiyorum. Evet. Common Dreams diye bir siteyi çok uzun yıllar, 20 yıldır takip ediyoruz açık gazetenin evet. temel kaynaklarından biri ve ben şahsen onun da destekçilerindenim yıllardan beri. Şöyle bir mektup yayınlandı bir Mark, Pennsylvania'dan. Marcus diye birisinden bir mektup aldık diyorlar. 10 Kasım tarihli yazılarında. Ve kendisinden de izin aldık. Sizinle paylaşıyoruz. Kabul etti diyor. Ve seçimin, yani Trump döneminin ikinci gününde ben ne yaptım? ikinci günü sabahında diye bir yazı. Diyor ki ben Pennsylvania'nın kırsal bölgelerinde yaşayan ve Biriyim ve Donald Trump'a müthiş oy çıktı buradan diyor. Bütün komşularım ve dost, arkadaşlarım da oy verdi diyor. Bunlar benim komşularım ve arkadaşlarım ve öfkeliler diyor. Çünkü bütün altını çizmiş tüm e, siyasi elitler bu ülkede onlar Alman, elitler tarafından aldatılmış olduklarını hissediyorlar. Evet. Ve Amerikan rüyasının onlardan uzaklaşmasının sorumluluğunu da oraya veriyorlar diyor. Dolayısıyla da Washington'da bir adam çıkınca bütün bu pisliği temizleyeceğim, kurutacağım bu bataklığı diye çıkınca ona yaklaşıyorlar diyor. Ve şimdi neler olduğunu, yani bu dostlarım ve komşularım düşman değildir diyor. Yani solda ve sağdaki siyasi elitlerin de artık onlara biraz dikkat etmesi, el uzatması zamanı geldi de geçiyor bile. Biz ilerici Amerikalıların onlara artık özen göstermemiz lazım diyor. Ve çok enteresan şey diyor, ülkenin merkezindeki kırmızı e, eyaletlere bakın diyor. İşte bu 8 Kasım günü e, kükreyen aslandı diyor. Şimdi ikinci gün sabah uyandığımda bir common dreams mektubu gördüm sistemde yani şeyimde bilgisayarımda diyor ve bütün bu, bu ülkenin bağımsızlık deklarasyonunda ve anayasasında deklare edilen açıklanan değerlere e, bağlı kalmanın değerleri için mücadele etme çağrısı geldi diyor ben de bastırıyorum parayı her ay 10 dolar ödeyeceğim diyor özgür kısıtsız ve e, Cesur bir gazetecilik Amerikan özgürlüklerinin ve dünyada özgürlükleri korumanın temelidir. Common yaptığını ben de yapacağım ve herkes de yapmalı diye bir şey yapmış. Bu çok önemli geliyor bana bu tarz yaklaşım çünkü Türkiye'de de aynı şey. Bu öfkeli kitlelere karşı bir ilgisizlik vardı ve muazzam bir bölünme var şimdi de tabii Türkiye'de de. Tabii, tabii. tabii. Yani işte şey, e, Clinton'ın kampanyasına da hakikaten öyle e, geriye dönerek o gözle bakınca e, gerçekten ciddi kültür savaşları da bir yandan söz konusu Amerika'da. Bir takım şeylerin aslında aynı şeyleri düşünebilecek insanların birbirleriyle çok ayrı e, bir anlamda kendilerini kutuplarda, kamplarda, böyle satlaşmalarda bulmaları, cephelerde tam lafı aslında bence cephe. Çünkü savaş adeta evet. e, cereyan ediyor. İşte onun olmaması gerekiyor. Yani normalde biz aslında hiç bir enerji kaybediyoruz birbirimizle sürekli işte kutuplaşmış, aşırı kutuplaşmış toplumlar olarak. Sabah akşam işte o buna sadece işte görüşlerinden ötürü belki oturup insanlar arkadaş olacaklar. Arkadaş olmasını geçsin. Yani bunu bir söylemekle söylediğim zaman bir de birçok insan rahatsız oluyordur eminim. Ben nasıl gidip de mesela X Partisi'nden birisiyle arkadaş olayım aman yarabbim falan gibi. Ama bizim gibi insanlar komşularımız işte aynı yerde yaşadığımız insanlar aynı mahallelerde şuralarda buralarda vesaire. Ee, ve bu kadar ayrılık gayrılık en azından beraber çalışabilir insanlar ya da ne bileyim ben yani bir ortak bir şey yapıyor olabilirler ya da bir şey anlaşıyor olabilir ama bütün bunların gittiği çok büyük bir nefretin yerini aldığı ortamlarda yaşıyoruz. Bu çok Üzücü bir şey bence. Çünkü çok şey kaybediyoruz hayatımızda. Da çok daha renkli. kolaylaştırıyor tabii şeyi. Yani çok yönetmeyi bu şekilde. Yani şimdi mesela yeni yapacağı atamaları biraz önce konuşuyorduk ilk saat içinde. Evet. Yani aklın, hayalin alamayacağı sağcılar, faşistler, savaş şahinleri şahinler ve iklim düşmanları, iklim inkarcılarının olduğu gibi kabineye alması. Dört yüzden fazla insanın aday olduğu söyleniyor. Ama bu bölünmüşlükten yararlanıyor. işte birçok ülkede işte senin çok iyi bildiğin Macaristan'daki Orban'da, Polonya'da da e, evet. hatta Britanya'daki bu Brexit'çilerin ve işte milliyetçilerin filan şeyinde de açıkça görüldü. Duterte, Filipinler'de her yerde gördüğünüz evet. bir şey. Yani. Ama e, sizin hanım müsaade ederseniz size katılmadığımı da belirtmek istiyorum. Türkiye'de insanlar birbirlerine selam veriyorlar. Kamplaşma oldu gibi e, görüşlerinizi biraz önce dile getirdiniz ama benim önümde bir haber var. Ve böyle bir durumun söz konusu olmadığını net bir şekilde dün bana gösterdi. E, Haberde Oda TV'nin bir haberi. Sözcü gazetesi editörü Aytunç Erkin, Akit TV'de katıldığı programda Atatürk'ü anarak 78. ölüm yıl dönümünde büyük kurtacı Mustafa Kemal'i saygıyla andığımı buradan iletmek istiyorum demiş. Akit TV'de sözcü yazarı. Bazıları iyi anlaşıyor tabii yani birbirleriyle. Bu da zaten şey çok enteresan da ortaklıklar veya da şeyler ortaya çıkıyor bir anlamda anlaşma halleri. Hı. Bu birdenbire hiç tahmin etmeyeceğiniz partnerler böyle ortaya Tahmin etmeyeceğimiz çıkıyor. mi? Yani şöyle söyleyeyim Hı. mesela 5 yıl önce tahmin etmeyeceğimiz. veya da işte bu tamamen dönemleştiği gibi dön dön böyle müzikli sandalyeler oyunu vardı. Orada birden bir müzik duruyor. Yeni bir işte şey oluşuyor. Koalisyon, ortaklık. Orada yanında oturduğu birbirini aslında birkaç sene önce boğazlayabilecek olan. Böyle bir ilkenin tahmin edilebilir bir yanı da yok. Birkaç bilir. sene sonra kim bilir kimler ortak olacak, kim bilir He? kimler birbirlerini olacak diye düşünüyorsunuz. O yüzden e, kim bilir daha neler göreceğiz bu açıdan. Ama sürekli birileri ee, ayakta kalacak değil mi? Ee, sürekli oyunu birileri öyle. Ama birilerinin de kimin olacağını çok emin değilim. Öylesi. Çok enteresan e, başka yükselişler olabilir. E, hiç beklemediğimiz. Yani şöyle bir şey var. yani Hepinizin e, maalesef talihsizliği var. Önümüzdeki en iyi ihtimal yıllarımızı bir enkaz toplayarak geçiriyor olmak. Ama moralimizi bozmayalım o da bir şeydir. Hiç olmazsa şu anki e, korkunç bir adeta... E, Bir kısır döngü var. insanların hapiste olduğu vesaire. Aslı Erdoğan gibi, Mecmi Alpay gibi insanlara müebbet hapis istendiği. Böyle evet. ortamlardan kurtulmak ben Türkiye için zaten en büyük ideal olur. Ee, bu kabusu geride bırakmak yeter. Ee, Trump açısından şöyle söyleyeyim. Bu arada Trump'a geri döneyim. Biraz onunla ilgili de bahsetmek istiyorum. Vaktimiz tamamen bitmeden. Ee, tam Cumhuriyetçi Parti ben taşıyıcı parti gibi kullandı dedim. Evet. öyle yazdım. Bu da şu yani böyle bir parti aslında bütün o köklü eski klasik cumhuriyetçileri de bypass eden, onları da kendini çok çatıştıran ve düşman eden bir ortam yaratacak ve onu destekleyenler çok az, çok küçük bir azınlıkta. Adeta rezil olmayı, çok dışlanmayı, dalga geçilmeyi bütün o aslında büyük çevreler büyük çevreler derken egemen çevreler daha işte daha çok sözü geçen e, basın organları mesela Washington Post, e, New York Times gibi e, veya da daha işte düşünce kuruluşları şunlar bunlar vesaire gibi çok marjinal kesimlerin ancak e, entelektüel çevrelerde entelekansya da sağ olsun sol olsun her kesimden alandan bahsediyorum. Göze alan kişiler destekledi Bunun için Trump'ın beyin takımı Çok küçük bir çevre ve hiç tanınmayan insanlardan meydana geliyor Şimdi bilmiyoruz yani Mesela ben Yabancı işte şeyleri böyle Konularla ilgilenecek Amerika dışı konularla ilgilenecek Dış işleriyle ilgilenecek beyin takımına baktım Mesela işte bir, e, Valet Farez Diye bir şey var Lübnanlı Suriyani Bir Arap Ristiyanı yani Ee, ve e, hiç yani şimdiye kadar ortalarda olmayan bir Orta Doğu konularında Şimdi mesela geçen gün bir açıklaması var hemen işte geçen gün dedim yani dün daha doğrusu Müslüman kardeşleri tez örgütü ilan edeceğiz diye Hı -hı. Şimdi Hı -hı. işte e, keza işte eskilerden işte baktığımızda Newt uh, Gingrich, uh, Gingrich var Newt Gingrich. O mesela Evet onu bile, biraz bilebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz e, ne yapabileceğini, edebileceğini. İşte başkan yardımcısı Mike Pence işte bu Tea Parti'nin falan da işte e, popülist çay partisinin ideologlarındandı. Ama biraz daha klasik cumhuriyetçi çizgiye de e, aslında yakın olabilecek, diyalog kurabilecek biri. Ama mesela hem e, Gingrich hem de e, Pence kendini her şeyden önce dünyada Hristiyan olarak tanımlayan insanlar. Birinci şey olarak e, her şeyden yani cumhuriyetçilikten önce Amerikalılıktan önce vesaire bu çok ilginç ve bence işte Bush evangelizminden Bush dönemindeki o evangelist ideolojinin politikaya yansımalarından çok daha enteresan ve tuhaf şekillerde biz bunun Amerikan politikasına içeride ve dışarıda yansıdığını göreceğiz çok daha yoğun bir şekilde bence yansıdığını göreceğiz çünkü Bush evangelizminin dediğim gibi ideolojik retoriği var. burada tam tersi çok iç, selleştirilmiş bir din darlık söz konusu. Evet, tamam. Dolayısıyla yani çok paralellik var çeşitli ülkelerle evet. ve Türkiye ile arasında. Yani bunu evet. en boyuna daha konuşmak durumundayız. Evet, çok evet zamanımız da kısıtlı. Yani son bir şey söyleyeyim. İşte hem bu durum bir aynı etkisiyle negatif tam tersi şekilde aslında güçlü adamlar. Ee, iyi anlaşır diye tam tersi bir şey yok İngilizce bir laf var ee, İki kişi atabilecekse biri arkada bilmek zorunda diye yani bu da böyle bir durum tam tersi çok, çok çatışmalı ve çok tuhaf bir şekilde yansıdığını görebiliriz Türkiye politikasına ee, Kremlin'de de bu anlamda bir e, hafif e, tedirginlik var e, Türkiye'de çok seviniyor herkese Ankara'da Trump kazandı diye ama birdenbire e, kendilerini ummadık taş baş yarar halinde bulabilirler Keza George Papadobuzoğuz var mesela. Şeyde e, dış politika takımında e, çok genç biri. Daha işte yeni mezun neredeyse. Üniversiteden 4-5 yıl önce mezun olmuş. E, ve onun mesela bir şeyi var. E, makalesi var. Burada şey diyor. E, İsrail, e, Yunanistan ve işte Kıbrıs'la bir enerji koridoru ya, e, açmak durumunda. Gelecekte işte bir, e, şey yapacak hat açılsın ve kesinlikle ne pahasına olursa olsun bu hat Türkiye'yi bypass etsin. Kesinlikle işin içine katmasın diye. Dolayısıyla evet. biz ilginç zamanlar yaşamaya Hı. devam edeceğiz. Evet. Belki de birazcık Ankara'nın sevincinin e, nerelere gittiğini e, görmek açısından da bizim için enteresan olur. Evet. Kesinlikle mücadele zamanı yalnız ve buradan e, Demokrat Parti içinde devrim öngörüyor Michael Moore. Aynı şeyi de Halk Partisi içinde burası burada da düşünmek. Bunlar muhakkak olacak. Türkiye'de dedi politikanın çok yenilene geniz çok uzun zaman almayacağını ben inanıyorum. Tamam çok teşekkür ederiz. Görüşeceğiz. Görüşmek üzere. görüşmek üzere. Can sana da özellikle bozma. Yok yok önümüzde güzel <gülüyor> bir hafta tamam, sonu var. Tamam, tamam görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Evet sizin örneğin arkasından bir ara vereceğiz hemen aradan sonra da e, Nuran Yüce konuğumuz olacak kısa bir e, konuşma yapacağız kendisine yarın çünkü önemli bir e, su hakkı programcılarımızdan Nuran Yüce iki günlük bir e, önemli uluslararası iklim ve su konularında bir toplantı var onunla ilgili bilgileri de alıp e, bir ön konuşma yapmak üzere kendisini çağıracağız. Açık Gazete Evet Açık Radyo, Açık Gazete ve biraz önce sözünü ettiğimiz gibi konuğumuz var Nurhan Yüce, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oluyor? <gülüyor> Bunca dünya karmaşasının içerisinde biz 12-13 Kasım tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde... ...Uluslararası Su Mücadeleleri Konferansı yapıyoruz... Ee, önceden karar verdiğimiz bir etkinlikti. Aylar öncesinden hazırlıklarına başladığımız bir etkinlikti. Ama olmasaydı da bu dönemde böyle bir etkinliği yapar mıydık diye bir soru sorulabilir. Evet yapardık. Çünkü bu dönem içerisinde ee, söylediğimiz gibi her bir alan için ee, çok ...daha fazla bir araya gelip tartışmamız ve mücadeleyi bir bir biçimde yükseltiyor olmamız gerekiyor. Uluslararası Konferansı da buna hizmet edeceğini düşünerek... E, ...sadece Türkiye'den değil dünyadan da katılımcıların olduğu bir etkinlik olacak. Öncelikle Şu, de tabii Trump'ın bu kazanmasından sonra daha da bence aciliyet ve öncelik kazandı. Çünkü bütün ekibi ne kadar iklim... Düşmanı iklim evet. e, inkarcısı varsa ve tam tersine petrolcüler ve iklim inkarcılarını kabinesinden alması ihtimalinden de bahsediyor. <gülüyor> tam mücadele zaman Paris'i de iptal edeceğini falan söyledi yani Paris anlaşması. Evet dedi. yani Trump'ın e, kazanmış olması büyük bir endişe yaratıyor. Ama öncesinde de endişelerimiz vardı. O onu vardı. da dikkate evet, almak evet, lazım. Tabii, kesinlikle. Ee, Hatta bir şey söylemişti Amerikalı bir aktörsün. Trump'a oy vermezseniz şey Clinton'a oy vermezseniz Trump seçilirse üzüntü duymayacak mısınız? Endişelenmeyecek misiniz? O da şey demişti. Her şey hakkında endişeleniyorum. Ee, tabii ki e, su hakkında endişeleniyorum. Suriye Savaşı hakkında endişeleniyorum. Kaya gazı hakkında endişeleniyorum. Ama bu seçimler bizim bu endişelerimizi de giderici sonuçlar doğurmuyor. Evet. Çünkü tam Trump'ın seçildiği dönem e, içerisinde ondan iki gün önce falan da Tayyip Erdoğan Paris işte Marrakeş'te e, Marrakeş'e atıfta bulunarak mı söyledi yoksa onu da gözeterek mi söyledi bilemiyorum. Ama... ...Türkiye'deki kömür rezervlerini son damlasına kadar kullanacağız, eriteceğiz, eriteceğiz dedi. Yani o yüzden e, mücadele bu dönemde çok daha tabandan ve çok daha gerçekçi sorunlarımıza değinir halde olmak zorunda. Bir Artık açılarımız kalmadı bunu görüyor olmamız lazım. Trump bu açıdan bize çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. Çünkü elinin altında bir sürü e, yetki olacak... E, Paris Sözleşmesi'nin tabii ki e, bir takım e, sınırlıkları var aslında herhalde yani sözleşmenin içerisinde. Ancak Ama sonuçta politik olarak duruşu bu iş konusunda zaten ana problemlerimizden bir tanesi buydu. Politik olarak e, bir adım ya da politik olarak sorunu kabullenmemek meselesi vardı bu konuda çok daha sağa gök kaydıracak politikaları bundan güç bulacak olan bizim gibi ülkeler çok daha agresif bir biçimde karbon salonuna devam edecek dakotacıların şeyinde şirketinde de hissesi olduğunu biliyoruz Trump'ın bizzat yüz bin dolar falan evet. yatırmış yatırımı var yani ve zaten şimdiden çok büyük bir darbe olabilir diye konuşulmaya başlandı. Bütün hisse senetleri yükselmiş. Hı -hı. Petrolcülerin, silahçıların vesaire. Pro Doğru. Ama bizim bakacağımız yer e, Dakota. Evet, e, Dakota. Bizim e, bakacağımız yer Türkiye'de de işte e, Cerattepe, e, Soma, Alakır, e, şimdi İzmir'de e, İzban, işçileri grevde. Bizim bakacağımız yerler burası. Bunların hepsi aslında yani Amerika'da da Trump'a oy verenler, Türkiye'de de Celat Tepe'den AKP'ye oy verenler hepsi aslında tabanlarına ya da seçmenlerine e, aykırı davranışlar içerisinde ve bu çatışma çok daha radikalleşerek gelişeceğini görmek lazım. Evet, peki şimdi o zaman kısaca şeyi de, konferansı anlatır mısın tamam. lütfen? E, açılışını e, çok sevdiğimiz ve aynı zamanda abimiz olan e, Ömer Madra yapacak. E, 12 Kasım Cumartesi günü sabah 9.30'da. 9.30'da. Evet, erken bir saatte buluşuyoruz. Arkasından hemen e, İstanbul'un su krizi ve çözüm önerileri diye bir toplantıya geçiyoruz. Somut işlerde konuşuyoruz aynı zamanda. E, genel politikanın yanında bir krizimiz var İstanbul'da su krizi. Buna alternatif, kolektif çözümleri şimdiden hayata geçirebiliriz diye başlayan bir toplantımız olacak. Sonra aslında su meselesi dediğimiz şey meseleler hep teknik boyutuyla alınıyor ama meseleler aslında siyasetle ilgili. Neden bir su yönetimlerine katılamıyoruz diye başlayan bir konuşmamız olacak. Havza bazlı su yönetimi ve su kullanım öncelikleri E, ve demokratik katılım e, su hakkı insan hakkıdır diye devam eden bir toplantımız var bu dünyada gelişen bir hareketin kendine e, belirlediği bir hedef su hakkının insan hakkı olarak tanınması sonra Türkiye'nin kalkınma hamlesi ve su, su gaspı diye bir e, forumumuz var bunda e, 8 e, ayrı yerden e, katılımcımız var e, Tepe'den e, İzmir'den Egeçep'ten Bursa Doğader'den Tekirdağ'dan Dayko, Mezopotamya Ekoloji Hareketi, İstanbul'dan KOS ve Alakır'dan katılımcılarımız var. Aslında sorunlarımızın ortak olduğunu göreceğimiz bir forum gerçekleşecek. 12 Kasım'ı böyle bitirmeyi planlıyoruz. 13 Kasım yine saat 10.30'da başlıyor toplantılarımız. İklim değişikliğinin ve su krizinin derinleştirdiği dünyada iklim mülteciliği. Bu başlık Aslında insan ve doğa ilişkisini açığa çıkartan en önemli sorunlarından bir tanesini oluşturuyor. Bugün e, savaş nedeniyle e, mültecileri e, sınırlarında e, öteleyen gelişmiş tırnak içerisinde medeni devletlerin bir de iklim mültecileriyle nasıl baş edeceğini e, bir, bir kez de biz konuşmak istedik ve hani. Aynı zamanda bugünden buna ilişkin ne yapabiliriz'i konuşmak istedik. E, su mevzusu sadece çevre mevzusu olmadı, o kadar açık ki su artık devletler e, açısından e, bir silah haline gelmiş durumda, militarizmin bir aracı haline gelmiş durumda. Çok e, sayıda ülke bununla muz derip ama en fazla bildiklerimiz bizim Filistin'dir. Örneğin evet. e, Filistinden bir konuşmacımız var. Kıbrıs'tan var ve yine Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nden konuşmacılarımız e, suyun, militarizmin bir aracı haline dönüştürülmesini e, ele alacaklar. Sonrasında ise şirketlere karşı küresel direniş, dünyada yükselen su hakkı mücadelesi bu e, toplantıda aslında... Daha önceki toplantılarımız Türkiye'nin hiçbir yerinin birbirinden farklı olmadığını gösteriyordu. Bu ise dünyanın hiçbir yerinin farklı, farklı değil. değil'i anlatacak. Ee, İrlanda'dan e, konuşmacımız var, Amerika'dan, e, İspanya e, ve Brezilya'dan. Bunların bir kısmı video katılımıyla e, gerçekleştirecek konuşmacılarını ve bütün bu etkinlik içerisinde Dakota hep ön planda olacak. Hatta cumartesi günü saat 4'te e, bütün oraya gelenlerle birlikte e, Dakota'ya dayanışma mesajımızı ileteceğimiz bir eylemimiz de olacak. Çünkü Dakota çok net bir mesaj veriyor bize su yaşamdır diyor ve bunun önüne e, bunu eline e, almak isteyen şirket ve devletlere karşı çok temel bir hakkı can, siparene, sipare, ne? <gülüyor> can siperhane. <gülüyor> siperhane bir biçimde savunuyorlar. Tamam bir kez daha nerede olduğunu ve kaç olduğunu başlangıçta tamam. söylersek. 12-13 Kasım tarihlerinde yani bu hafta Cumartesi Pazar, Boğaziçi Üniversitesi Uçak Savar Kampüsü'nde belki dinleyicilerimiz hatırlarlar geçen sene iklim forumunu yaptığımız mekanda. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. teşekkür ederim. Üzere. Kolay gelsin. Evet bu yarınki uluslararası yarın başlayacak olan uluslararası su hakkı meselesi ve mücadeleleri meselesinde Nuran Yüce bize programcı ve dostumuz Nuran Yüce gerekli bilgilerin bir kısmını aktardı. Şimdi biraz gecikmeli olarak spor programına geçiyoruz. Cem Çetinle spor. Günaydın Cem. Günaydın Noel Bey Günaydın Cem Bey Günaydın sevgili Can. Evet özür dileriz çok yoğun bir gündem dolayısıyla biraz senin programı e, geriye doğru Pro, Problemli <gülüyor> ben de <gülüyor> büyük bir keyifle dinledim fırsatım olursa yani ki e, hafta sonki ki etkinliği ben de izlemek istedim. Evet çok iyi birazcık da sarkıtarak e, kazanım yaparız. <gülüyor> <Evet>. Problem değil. <gülüyor> Öncelikle evet. şeyle başlamak istiyoruz. bir Vandeglobe bizim Açık Radyo'nun Beysun Gökçin özellikle yıllardan beri takip ediyor. Melken yarışmasını. 300 bin izleyiciyle başlamış. Yelkenle Dünya Turu yarışı. Bununla, bundan ilgi, bununla ilgili de bir, birkaç şey konuşabiliriz. Hatta elinde de minik bir ses var. İstersen Ona da bir kulak verelim, öyle başlayalım. Tamam, öyle yapalım, okey, uygundur. Ben bu arada televizyondan izledim, Tolga'ya da söyledim. Biz düğün havası var ama bir tek e, slogan benim çok dikkatim çekti. Rıhçı'ya, e, Mendire'ye yazmışlar. All you need is globe diye. Sanıyorum bunu Ömer Madre beğenir, yani sadece gezegene ihtiyacınız var diye. Çok sevimli buldum, Van de Globe'dan yola çıkıp böyle bir slogan üretmişler. Evet, böyle bir giriş var. <gülüyor> Van de, de e, Fransa'nın en önemli e, spor organizasyonlarından bir tanesi. Yerken Fransa'da çok popüler. E, e, Van da onların e, bu alandaki en önemli marka spor organizasyonlarından bir tanesi. E, dünyayı turluyorlar tekli e, teknelerle. E, ciddi sponsorları var. E, ve Yerel yönetimde e, Vande'de yerel yönetimde bu organizasyonu e, Destekliyor yani Bu organizasyonun devamlılığı açısından e, Sürekli açısından e, Ciddi destekler veriyor e Çünkü o bölgenin de e, Bir şekilde e, ismi e, kamuoyuna duyuruluyor Marka değil bu şekilde oluşturuluyor Ve yücel, yükseltiliyor Dolayısıyla e, içinde spor var işte çevre faktörü var e, Marka var dolayısıyla çok e, kapsamlı, çok büyük bir spor organizasyonu bu. Farklı açılardan değerlendirdiğimiz zaman ortaya böyle bir sonuç çıkıyor. Evet, e, biz de eee Bey, aracılığıyla, Açık Deniz programı aracılığıyla onu izlemeye fırsatımız olacak bir her sene zaman zaman yaptığı gibi. Enteresan bir şey. E, evet. Peki oradan e, Trump'a geçmek istiyoruz ve bugünlerde Trump çok gündemde yani bütün dünya etkileyecek bir seçim sonucu oldu. Fenerbahçe'den de Donald Trump'a tebrik mesajı gelmiş. O da ilginç yani Fenerbahçe Spor Kulübü Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçiminden galip çıkan Trump'ı tebrik etmiş. Ve forma hediye etmişler. Zaten daha önce de Fenerbahçe Amerika Birleşik Devletleri Derneği Başkan Vekili Cüneyt Gürkan Donald Trump'a hediye ettiği formayla çektirdiği fotoğrafa da yer vermiş. Bir şey, ben de bu noktada bir şey sormak istiyorum. Fenerbahçe 1 milyon üye arıyordu. 1 milyonuncu üyesini buldu mu acaba? Ya da bir milyonuncu üyesi bulunmadıysa Donald Trump olabilir mi 1 milyonuncu üyesi Fenerbahçe'nin? 999.999. E, 999, üyeyi biliyor musun can Kimmiş efendim? 1 milyonu aradığına göre dolayısıyla 999.99'u da bilmen gerekiyor. Evet. <gülüyor> hayır reklamlar olarak 1 milyonuncu üyeyi arıyoruz diye şeklinde billboardlarda görünüyordu Şükrü Saraçoğlu'nun üzerinde. Ben buldular mı bulmadılar mı onu takip edemedim. Eğer bulamadılarsa evet. Trump'ın 1 milyonuncu üye olması bence çok e, haber değeri taşıyan bir olay olabilir Fenerbahçe için. Ha, Tabii buna ihtiyaçları var mı bilmiyorum ama. Anladım ben de yani onun için 999.999'uncu'yu 999, sen biliyorsun diye düşünerek bu soruyu sordum. Valla ücretsiz havuza giriş vereceklerse kalamış ben okeyim. <gülüyor> Biraz pahalı gibi duruyor sanki. <gülüyor> İndir, i̇ndirim yaparlar sana. <gülüyor> <gülüyor> Neyse buradan seslenmemiş şimdi yetkililere. For, formada da reklam var. Bir şirketin e, bisküvi şirketin <gülüyor> reklamı var. <gülüyor> Trump'ın elinde. <gülüyor> Fenerbahçe. Bu e, Suppose dünyası bölünmüş gözüküyor Amerika seçimlerinde NBA yıldızları mesela LeBron James ve Stephen Curry seçimlerden önce Hillary Clinton'ı desteklediklerini açıkladılar ve aktif de rol oynadılar izledik gördük. Ama bu normal çünkü Amerika'da NBA demokratçı olarak biliniyor özellikle oyuncuların oyun bölümünün halka Amerikalı olmasından dolayı daha demok demokratçılara yakın NBA. Dolayısıyla NBA yıldızlarının da Hillary Clinton'ın desteklemesini doğaldan karşılıyorum. Ama ilginçtir Dönüş Rodman mesela eski basketbolcu Chicago'nun döneminde Michael mm -hmm. Jordan takım arkadaşı Trump destekleyen mesajları vardı. İşte yeni bir tip başkanı ihtiyacımız var. Bu da Trump olabilir şeklindeydi. Daha ilginç bir destek Bobby Knight'dan geldi. Ensejelerin en saygın koçlarından biz olan Bobby Knight Trump'ı desteklediğini açıkladı. Ve arada pek çok basketbolcu basketbol adamını şaşırtmıştır. Bir ilginç destekte de, golfçü Nick geldi Trump'ı destekleyen. Hmm. O da Trump'a yönelik son derece olumlu sözler söyledi. Bu hiç şaşırtmadı ama beni çünkü zaten Trump e, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde gerekse de e, hatta çeşitli farklı Avrupa ülkelerinde de golf sahalarının sahibi olmakla kendi adıyla anılan pek çok golf sahası olan evet. birisi. Evet doğrudur. E, birlikte de e, oynamışlıkları da var. E, dolayısıyla bu birliktelik, arkadaşlık ona bu sözleri söylemiş olabilir. NFL'de ise beyaz oyuncuların daha çok Donald Trump'ı desteklediklerini gördük. Ki NFL'de Colin Kaepernick'in de bir reaksiyonu vardı biliyorsunuz. Polislerin siyahları yönlük şiddetini eleştiren ama orada da beyazların Donald Trump'ı desteklediklerini gördük. Bu arada e, tabii bize çok uzak o, o Amerikan futbolu Tom Brady. E, bu da çok efsane oyunculardan bir tanesi. Onun da e, Cumhuriyetçi adayı e, destekleyen e, sözlerini e, gördük ve okuduk. Hillary'i yani, destekleyen bir ekol var mıydı? Yani bir basket oldu. biraz önce basketçileri. Ha basketçileri basket yani, kaçırmışım Çok önemli. Yani LeBron James'le yani Stephen Curry'nin seçim öncesi destekleri çok önemli. Çünkü o ikisi de çok önemli oyuncular. Yani Hı -hı. Şu anda efsane oyuncular bunlar. yani Ama M NBA'de bu şekilde belki bir pozisyon belirlemiş ol Ama NBA'nin az önce de ifade ettiğim gibi yani demokratçıları desteklediği, de daha demokrat Daha, da daha yakın olduğu zaten biliniyor. Yani Lebron James'e le, köleninde ileri desteklemeleri çok e, bir sürpriz, bir çıkış değildi. Hmm. E, doğrusu söylemek gerekirse. Hmm. Evet. Peki bir de çok çarpıcı bir haber ve rastladık. Onu e, nasıl yorumlayacağını senden e, soralım. Yunanistan'da liglerin süresiz askıya alındığı gibi bir haber gördüm hmm. T24'te. Evet. E, Bu haberin Tabi bir e, hakem komitesi, e, başkanının evinin yakılmasıyla alakalı. Evet, Yorgo Bikas evi o kundaklanmış. Evet, evet. E, bu gelişmeden sonra e, ligler askıya alındı. Tabi çok vahim e, e, bir olay. Boş olan yazlık evi yakıldımış, kundaklanmış e, deniyor. Tabii. Acaba futbolla mı alakalı yoksa özel bir durum mu? söz konusu? Daha netleşmedi ama e, liglerin e, bu yaşanan bol gelişmeden sonra bir hafta alınması bence e, önemli bir reaksiyon. Zaten Yunanistan'da e, ciddi sıkıntılar yaşanıyor futbolda. E, bu şiddet olayları e, tavan yapmış durumda ve zaman zaman da bu liglerin ertelenmesi olaylarına evet. şahit oluyoruz. Ama yani bir yandan Türkiye'ye baktığınız zaman geçen seneydi galiba. Fenerbahçe'nin otobüsünü taramışlardı. Ligler ertelenmemişti. Ertelemiş miydi? Bir hafta ertelemişti. Hatırlamıyorum. Evet. Ben de hatırlamıyorum. Yanlış bir bilgi paylaşmayayım dinleyicilerimizle. Ama hatırlamadığımıza göre belki de ertelenmemiş olabilir. Evet. Ve daha da failleri de ortaya çıkmadı. İşte Fenerbahçe, Onu soracaktım şimdi. Fenerbahçe çıkmadı. kulübünün de zaten işleri var. Hala bu olayın failleri bulunamadı şeklinde onların da bir an önce bu olayın çıkar kavuşturmasını kavuşturulmasını istediklerini biliyoruz. Evet Yunanistan'da Yorgobikas ayrıca emekli bir hakemin evinin önünde bilinmeyen kişiler tarafından tehdit edildiği de belirtmiş. Yani ikinci bir o bak ada var bir takım senin de söylediğin gibi şiddet olayları yükseliyor anladığım kadarıyla. Ee, tavan yapmış durumda yani yükseliyor diye Yunanistan'da evet. şu anda ciddi bir tavan yapmış durumda ciddi bir şekilde büyük bir sıkıntı yaşanıyor Yunan futbolunda ee, daha vahim olaylarda duyabiliriz izleyebiliriz öyle gözüküyor. Selahattin hatırlatı Aynen. ertelenmiş bu arada Trabzon e, şey e, Fenerbahçelerin otobüsünün taranması sonucundan ardından e, ligler bir hafta. Evet, evet evet bir hafta. Ama unutuluyor e, işte gerçek. evet yani. Evet. bulamadığı çok. için arkasındaki a, kimler olduğu ortaya çıkmadığı için. E, bu kadar da kalmıyor. Çamda, Yalova Spor Kulübü Başkanı'na yönelik bir saldırı, silahlı saldırı söz konusu. Öyle mi? Hmm. Evet, evet, evet. E, Fahişelerin henüz bulunmamış. Nedir, ne değildir? E, o da yeni bir gelişme. Dün akşam Yalova'da yaşanan Yalova Spor Kulübü Başkanı'na yönelik bir saldırı haberi. E, güzel bir şeyden bahsetmek istedim. <gülüyor> Başka sorunuz yoksa? Var mı? <gülüyor> Ee, çok güzel bir kitap elime geçti. Daha doğrusu Fakan'ın spor tarihini anladan 2014 yılında Daçkalılar 100. yılını kutladılar. Ee, ve bu kitapta aslında e, 100. yılına yetiştirilmeye çalışıldı ama kolay değil tabi e, tarih kitabı hazırlamak öyle Türkiye'de. E, yaklaşık 460-470 sayfalık e, bir eser. Epey de bir kallavi, epey bir ağır. Bu e, Çok hoş bir baskı, çok güzel bir proje. Ee, çok hoşuma gitti. İki gün, üç gün önce elime geçti. Biraz şöyle karıştırdım. Üç e, yazarlı bir kitap. Hemen evet. yazarların isimlerini de zikretmek isterim. Mehmet Yüce, evet. Fethi Aytun'a ve Gökçe Demirkan. Gökçek Han Demirkran mı? Evet, evet. Kan Han evet. Demir evet. Aferin canım. Arkadaşımdır da kendisi. Daha tahmin ettim. Dinleyicimizdir ee, aynı zamanda. Efendim Dinleyicimizdir aynı zamanda Anladım ee, Çok başarılı bir projenin mimarları arasında yer almış kendisi ee, Kitap üçe bölünmüş 3 üç bölümde e, Daçka'nın tarihi işleniyor Mehmet Yüce başlangıç yıllarını yazmış e, Fethi Aytun'a 1949 ile 1987 dönemini kaleme almış Gökçe Demir ise Son dönemi 1988 ile 2014 Zaman dilimini Yazmış incelemiş Ve e, Gökçe'nin de bölümü Zomantik zamanların sonu Endüstriyel zamanlar e, Başlığını taşıyor e, Gerçekten e, pek çok şey öğreniyorsunuz Görüyorsunuz Niçin işte, Kulübün renkleri e, Siyah ve yeşil i̇şte, Siyah bir yüzünü sembolize ediyor Çünkü okula giden çocukların annesi babasını kaybeden çocuklar Ya da babasını kaybeden e, Öğrenciler Yeşil ise saadeti Yani daçlaya girmek büyük bir saadet gerektiriyor. Yeşil de bu saadeti temsil ediyor. Ee, güzel güzel ee, pek çok anekdot var. Daçka'nın futbolla başlayan bir sözüveni var. Spor kulübünün daha sonra e, kulüp çerçevesinde polo oynanmış işte güreş yapılmış voleybol ve son dönemde de basketbol Tabii pek çok insan Daçka kulübünü daha ziyade bir basketbol kulübü olarak biliyor ama tarihine baktığımız zaman futbolla başlayan süreç basketbola devam etmiş. Hatta handbolla ilgili 1948 49 yıllarında ortaokul şampiyon olmuşlar. O dönemden bir alıntı. Daçka'da diyor handboll çok meşhur olmuştu. Millet futbol maçından çok handboll maçlarına gidiyordu. Çok ilginç aslında. Yani bu. çok ilginç. Spor kültürüne, tarihine ilgi duyanlara önerebileceğim bir kitap. Evet. Ama piyasada satılmıyor. Herhalde Darşafaka cemiyetinden temin edilir diye düşünüyorum. E, müşterek programcı dostumuz Alplagaya da başvurabiliriz. Evet, <gülüyor> evet Alp de e, bu konuda e, yardımcı olur, e, destek olabilir. Dolayısıyla e, böyle bir kitap, bu güzel kitabı gerçekleştirenlerin de eline sağlık. E, çünkü spor tarihinde çok fazla bizim çalışmamız yok, eserimiz yok. Ama bu kitap gerçekten e, çok güzel hazırlanmış ve bazı insanlar da şunu e, sormadan edemiyor kulağıma geliyor işte Doğuş Kulübü'nün biliyorsunuz e, çok büyük desteği var Daha Şafaka işte basketbolda alt liginde mücadele ediyor. E, salon faklı ortada niçin Doğuş Kulübü bu kadar e, Doğuş Şafaka'yı destekliyor gibi sorular zaman zaman kulağıma geliyor. İşte, bu kitap da bu soruların cevabını veriyor yani e, herhangi bir spor kulübü değil Daha Şafaka. 1914 yılında kurulmuş, 100. yılını kutlamış, geçmişi olan büyük bir camia dolayısıyla bu tür camialarını da yaşatmak, hak ettikleri değeri vermek ve seviyeyi de taşımak gerekiyor. Bu açıdan da Doğuş'un bu sponsorluk desteğini ben çok önemsiyorum. Çok da doğru bir stratejiyle bu önemli bir markayı yeniden canlandırıyorlar ve Avrupa Basketbolu'nda da bir marka olmaya doğru da ilerliyor Doğuş'a marka. Evet peki bir de e, şimdi bu, bu hoş bir şey gerçekten. bir de hoş olmayan taraftan da birkaç dakika e, bahsedebiliriz bu e, NTV spor kanalında Güntekin Onay'ın basın özgürlüğüne dair isyanını dile getirdiği bir o, olay var bu ülkede gazeteciler tutuklanıyor işten atılıyor demiş yani şöyle bir gelişmiş olay Beşiktaş taraftarlarının e, bir gün netten okuduğumuz bir haber bu Beşiktaş taraftarının A-Spor ve Foto Maç için boykot çağrısında bulunmuş, Bunun ardından da türk Medya grubu muhabirleri antrenman tesislerine alınmamış. Bu durumun basın özgürlüğünün kısıtlanması olarak yorumlanmasını da eleştirmiş Güntekin Onay. Ve gazeteci şöyle destek olabiliriz. Bir yolsuzluk haberi yaparsın ve o haber kimsenin hoşuna gitmez. O haberi sansürlemeye çalışırlar. O zaman arkanda dururuz. Bu ülkede gazeteciler hapiste mi? Hapiste. İşsiz kalırlar mı? Kald kaldılar mı? Kaldılar. Tutuklanıyor mu? Tutuklanıyor. Baskı yapılıyor mu? Yapılıyor. O zaman basın özgürlüğü konusundaki hassasiyetleri başka taraflara da kaydırmamız lazım. Bir muhabir antrenmana alınmadı diye basın özgürlüğünü tartışanlar bu konuları da konuştunlar demiş. Ne diyorsun? Evet bu tür konular... E gündemde işte birileri birilerinin yazdıklarından rahatsız duyuyor, sonra almıyoruz, etmiyoruz. Ama bu sadece Türkiye'nin bir sorunu değil. Sizinle ilginç bir haber paylaşım. Hani bu konuyu açtığınız için söylüyorum. Geçen hafta içinde NBA takımlarından Dallas Mavericks'in başkanı Mark Cuban çok renkli bir kişiliğe sahip, ESPN muhabirlerini salona Sokmama kararı almış ve salona sokmamış mesela ESPN hmm. muhabirleri. Yani i̇şte bu da Amerika'dan böyle yani Türkiye'de yaşadıklarımıza benzer bir örnek işte NBA gibi bir organizasyonda e, Dallas kulüp başkanı ESPN gibi çok önemli bir spor kanalının muhabirini e, akreditasyon verme Akreditasyonlarını iptal ediyor mesela. Burada hukuka aykırılık da söz konusu olabilir tabii aslında. E Olabilir olabilir ama o da diyebiliriz ki yani kardeşim ürün bana ait yani bu akreditasyonları da ben dağıtıyorum onun kararını da ben veriyorum. Dolayısıyla ben sana bu akreditasyonu e, vermiyorum Demek hakkında sahip mi? Yani e, bunlar dünyanın her tarafında bu tür problemler, bu tür sorunlara Rastlanılıyor. Evet yani. tabii yani ama bir yandan da baktığınız zaman dünyanın her tarafında bu tip problemlere rastlanıyor. Stada sokulmuyorlar ama gazeteciler gazeteciler cezaevine sokmaya çalışmıyorlar galiba dünyanın büyük bir çoğunluğunda e, tabi, Türkiye'de olduğu gibi. Tabii. Türkiye'deki yapılan bu. Evet bu konda haklı tabii ki yani e, akreditasyon vermezsin yani ama tabii ki cezaevine e, göndermek e, ne kadar doğru yani. yani Saldırıyor ama terör destekçiliğiyle itham edilmek gibi durumlar çok. Yani evet, Türkiye'ye bu aralar oldukça isminden söz ettiren haberlerde geçiyor. Fransa'da mesela e, Olimpik Lyon'un başkanı mesela e, Fenerbahçe Yıldırım'a benzerken o da yıllardan beri Olimpik Lyon'un başkanlığını devam ettiriyor. Olimpik da çok seviye atlattı. Bir Avrupa markası yaptı Olimpik Lyon'u. Onun da mesela e, basınla arası, iyi değiliz gazetecilere yönelik şiddet uygulamasında kitaplarda okudum, duydum, kulağıma gelen bilgiler de var mesela. Böyle zaman zaman tabii gazetecilere karşı hoş olmayan, asla kabul edemeyeceğimiz davranış sergileyenlere de dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de Yani Bunları sadece yani Türkiye'ye mal etmemek gerekiyor. Bunlar her tarafta oluyor ama seni dikkat çektiğin üzere yani gazetecileri hapsetmek çok da doğru değil diye düşünüyorum. Ben de. Yarın bir de şey maç milli maçımız var. Ha, evet, orada... Bir de onu, onu konuşarak <gülüyor> bitirelim istedim. Aslında çok önemli bir gelişme. E, Fatih Kerim e, ilk üç maçta e, milli kadroya almadığı bütün yıldızları bu defa aday kadroya çağırdı. Yani Arda Turan milli takımda işte Burak Yılmaz milli takımda e, Gökhan Gönül milli takımda. bir. Ben, ne oldu da? Heh, <gülüyor> ben de hem niye çıkarılmışlardı, şimdi niye geri aldın bu konuda herhangi bir bilgi verilmediği için kamuoyuna, yani bu <gülüyor> hakikaten şaşırtıcı buluyorum ve bir bilgi sahibi değil. Sence nasıl oluyor bu? Neden atılmışlardı Neden konumda? <gülüyor> çok hani bir koplo e, senaryosu isterseniz e, şöyle bir çizelim. Ee, hani herkes koltuğunu koruyacak. Yani Fatih Terim'i göndermiyorlar. Fatih Terim istifa etmiyor. Zaten Federasyon Başkanı Fatih Terim kalsın diyor. Ee, Avrupa Şampiyonası'nda yaşanan ciddi bir başarısızlık var. Bir sürü skandal gelişme var. Ee, bir de düzumu kurtarmak gerekiyor. Herkesin yer yerinde kalması lazım. Hani denilmiştir ki. Yani siz üç maç bizi almayalım. Zaten bu üç maçta çok zorlu maçlar. Yani e, işte Hırvatistan Deprasman'da Kırvatistan Maç. Daha Ukrayna maçı, İzlam'la karşılaşması. Muhtemelen bu maçları kazanma şansımız da yok. Yani sizlerle birlikte olursak, e, eski tasa eski avam, yani bir de kaybedersek e, hepimizin koltuğu sallanır, hepimiz gideriz. Hani bir ufak bir senaryo e, çizelim yazalım. Ben ilk üç maçta ben sizi almayayım. Ondan hmm. sonra, sonra Kosovo maçında da, e, zaten Kosovo maçında çampada keklik gözüyoruz tabii. Yani bir gizli dönüşü yani o 3 maçlık periyodunda işte biraz şey yaparız işte üstü kapalı ifadelerle geçiştiririz sonra da muhteşem bir geri dönüş hazırlarız sizin için Kosova'yı da 4 0 5 falan yenilir işte Muhteşem geri dönüş ee, Bir anda geçmişi unuturuz Nasıl unutuyoruz çok çabuk bir şekilde Peki ama ben şunu sormak istiyorum yani bu Burası Kuzey Kore mi Yoksa eski Sovyet e, Sosyalist Cumhuriyetler Birliği mi ki? Hiçbir açıklama yapılmaksızın Onu attım şimdi aldım Diye hiç Bir açıklama olmaksızın Böyle bir karanlık zeminde Ceryan ediyor her şey Nasıl? İşte, e, Spor medyası da bölünmüş vaziyette. E, spor medyası da e, sorgulamıyor. Üzerine düşen e, görevi yapmıyor. E, i̇şte bir sürü gazete var. Bir sürü e, gazeteci var. Ama düşünün yani şimdi hani basın özgürlüğünden falan bahsediyoruz. E, Türkiye'de de çok fazla e, gazete var. Çok fazla da e, spor yazarı var. Ama bakın hiç e, doğru dürüst e, aradığımız soruların cevaplarını bulamıyoruz mesela burada. Tabii burada e, iş verimliliğinde sorgulamak gerekir Acaba kadar çok spor yazarı e, laikle görevini yapıyor olması. Yani. Evet. Bu da ciddi bir soru. Tabi şimdi e, Arda bir tarafta terimciler, bir tarafta Ardacılar. Böyle bir, bir bölünmüşlük de var. İşte artık bundan sonra milli takımda katılıyor Arda kurar diyenler var. İşte Arda'ya kimse disiplin yaptığını uygulayamayaz diyenler var. Milli takımda tek seçici Arda olur diyenler Diğer, var. İmparatorun imparatorun yanı karşısında öyle mi? Bunu e, düşünmek e, tabii, bile tabii. istemiyorum. Mesela Arda'nın kadroya çağrılmasını e, Fatih Terim'in biz mağlubiyeti Arda Turan'ın da bir zafir olarak değerlendirenler. Öyle zaman. değil mi? Ama işte bizim komploatörümüze uymuyor yani. E, <gülüyor> <gülüyor> ben bunların bir bütün içinde olduğunu düşünüyorum <gülüyor> Çünkü yani Fatih Terim eğer şimdi ilkeden bahsetmişti e, ilk kadroya çağrılıkları zaman işte bu bir ilke özür dileyecekler. Kimse özür dilemedi yani. Ben görmedim duymadım. İlkeden bahsediyorsan, yani o ilk üç maçta almadın, şimdi o ilke nereye gitti? Ya bu ilkeyi e, hatırlatmak gerekiyor. Yani i̇lkeler böyle üç maç için mi geçerli, iki maç için mi sınırlı? Tabii. Bilemiyoruz. <gülüyor> bu ee, arada Cem, ben de bir e, son nokta olarak şeyi söyleyeyim. O, e, Fatih Terim'den imparatorluk unvanını geri alıyorum burada huzurlarınızda <gülüyor> ve Arda'ya tevdi ediyorum. Trans olmaz mı ondan? Olmaz, olmaz, olmaz. Bir dakika. Bitiriyorum. <gülüyor> Döner dönmez de şimdi Kosova'yı yenince <gülüyor> hangi sözü söyleyecek Arda? Beni, vidi, viki geldim, gördüm yendim diyecek. <gülüyor> <gülüyor> ama yani Kosova'yı da yani çantada keklik görüyoruz ama yani, e, bize ters gelen bir hani Balkan'ı hep ters gelir. Yıllar önce Makedonya maçlarımız vardı bizim. O Makedonya maçlarında epey bir sıkıntı yaşamıştık. Ki Türkiye'deki evet. maç 2-2 falan bitmiştik. O, da, o zaman da Makedonya yeni yeni kurulan bir milli takımdı. Kosova da yeni kurulan bir takım. Gerçi Kuzup'taki ilk 3 maçında 10 gol yediler. Hırvatistan'a kendi sağlığında 6-0 yediler. Ukrayna'da Demdansman'da 3-0 mağlup etti Kosova'yı. Ya. Dolayısıyla yani çantada keklik gibi görüyoruz ama Kosovalılar da kendilerini göstermek isteyecektir. Çünkü Türkiye ciddi bir pazar, takımlarımız çok ciddi para harcıyor. O oyuncular da işte kendini gösterip e, Türk takımlarından böyle güzel bir kontrat kapmak için e, varını yana ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Ama o, hani, o zaman e, o zaman değiştiririz. Vay diye istiyebilir. <gülüyor> Veyil maluba nerede baracağız? <gülüyor> Smith Sarayı'nın önünde. Kulüp paradan orada bararız. Aramızı arkaya, çevirerek. Fakat böyle bir şey daha, bir noktaya daha dikkat çekin. Bir e, Çağlar bir oyuncu var. 34 yaşında, e, Yalçın, e, Başakşehir'in başarılı stoperi. Hı. İki sezondan beri çok başarılı bir e, çizgisi var ama bir türlü e, Fatih'in gözüne giremiyordu. En sonunda 34 yaşında Fatih onu da aday kadroya çağırdı. 34 Yaltın. yaşında girmiş mi gözüne? Yalçın Ayhan. Yalçın Ayhan. Ayhan'ın kariyeri çok ilginç. Beşiktaş altyapısından yetişen bir oyuncu. 1990 ile 1998 yılları arasında Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş. Fakat hiçbir zaman Beşiktaş'ta oynamak fırsatı bulamamış. Bir dönem 2005-2006 yıllarında Galatasaray'da forma girmiş. Galatasaray'da da dört maç oynamış. Hep böyle Anadolu takımlarında gezmiş durmuş bir oyuncu. Domantik. Şimdi 34 yaşında milli takıma çağrıldı ki E, Avrupa şampiyonası öncesi finaller öncesi herkes Yalçın'ın milli takıma çağrılacağını düşünüyor çünkü o mevkide oynayan çok fazla oyuncumuz yok ve Yalçın da iki seferden beri başarılıydı, çok başarılı bir hmm. performans ortaya koyuyor Stoper olarak. Çağrılmadığı zaman da ciddi bir şekilde Fatih eleştirilmişti eleştiriliyordu e, Yalçın. Ee, Şimdi e, Yalçın da e, milli takıma alındığını görüyoruz. Yani çok renkli bir milli takım var ortada. E, yarın akşamki karşılaşmada çok renkli ve zevkli geçebilir. Demek ki İmparator eleştirilmekten hoşlanıyor. Evet. <gülüyor> Canım bu yorumuyla bitirelim programı size Meral Bey. Çok teşekkürler. <gülüyor> Kolay gelsin. İyi yayınlar sevgiler. <gülüyor> Cem Çetin'le Spor Bu şekilde biraz uzatılmış bir programımızı da bitirmek üzereyiz. Bitirirken Leonard Cohen'in 82 yaşında hayatını kaybettiği haberiyle açmıştık. Leonard Cohen şarkıları da birkaç tane çalma fırsatımız olmuştu. Bitirirken de onun Partizan adlı şarkısıyla kapatalım dedik. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. They poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me An old woman gave us shelter Kept us hidden in the garret Then the soldiers came She died without a whisper There were three of us this morning I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will I A